Bir idealim içinden giden, bir yön arayışı içinde olan herkese uluklar açan, bizlere tekrar tekrar aidiyetimizi, mensubiyetimizi ve mesuliyetimizi hatırlatmaktan bir an olsun vazgeçmeyen değerli hocamız Sayın İhsan fazla olarak var. Kendilerine davetimizi kabul etme nezaketini göstererek uçaktan iner inmez günün bu saatinde bizlerle beraber olduğu için tekrar teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyoruz. Kendilerini sahneye davet etmeden önce özetleyebildiğimiz kadarıyla değerli hocamız hakkında biraz bilgi vereceğim. Sayın İhsan Fazlıoğlu 1966 yılında Ankara'da doğdu. 1985'te Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1989'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Kürsüsü'nde 1989 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve aynı bölümde 1993 yılında İslam matematik tarihi üzerine yüksek lisans çalışmasını ve 1998 yılında Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı yönetiminde Aristo'nun matematik felsefesi üzerine doktora tezin tamamladı. 1990-92 yılları arasında Ürdün Üniversitesi'nde ve Halep'teki Arap Bilim Tarihi Enstitüsü'nde bilim ve matematik tarihi üzerinde araştırmalar yaptı. İslam, Tarihi, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi yazmalar bölümündeki görevine devam etti. 2001-2002 yılları arasında Oklahoma Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünde Osmanlı ile Batı Avrupa örneğinden farklı medeniyet havzaları arasında bilimsel bilginin dolaşımı ve aktarımı konusunda doktora çalışmasını yürüttü. 2005 yılında felsefe tarihi alanında doçent unvanını aldı. Kanada'daki McGill Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. İhsan Fazlaoğlu'nun Nazarih İslam Türk felsefe, bilim tarihinin zihin penceresi, derin yapı İslam Türk felsefe, bilim tarihinin kavram çerçevesi, sözün eşiğinde, soruların peşinde, kendini bulmak, kendini aramak, Fuzuli ne demek istedi, akıllı Türk makul tarih, kayıp halka, İslam Türk felsefe, bilim tarihinin anlam küresi, uygulamalı geometrinin tarihine giriş kitapları bulunmaktadır. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümüne profesör olarak atandı ha, ve halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı olarak ilmi ve akademik hayatını sürdürüyor. İstanbul Üniversitesi, Mekke Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi ve hale, halen görev yaptığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri veren İhsan Fazloğlu ayrıca Bilim Sanat Vakfı, İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı, İlme Etütler Derneği ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi gibi kurumlarda seminerler yürütüyor. Kutat Kubilik Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi gibi ilmi ve akademik dergilerle katkılarda bulunan fazla oldu. Anlayış, itibar, Okur ve Arka Kapak gibi edebiyat ve düşünce dergilerinde de felsefe, bilime ilişkin düşünce yazıları kaleme alıyor. Buyurun hocam arz ederim. öğrenci kardeşlerim. Hepinize hoş geldiniz. Sabah sabah böyle e, hepinizi rahatsız ettik. Teşekkür ederiz teşrif ettiğiniz için. Şimdi sevgili Mehmet Sabri ki hem, hem e, aynı hocanın talebeleriyiz. aynı hocanın. Bana bu e, daveti yaptığı zaman Kilis'te ne konuşabilirim diye düşündüm. Yani, kilis bir tasavvur oluşturmuyor Yani Gaziantep biraz bir tasavvur var ama Kilis'i nereden hatırlıyorum? Yani birkaç arkadaşımız var kilisli, tanıdığımız. Daha çok haberlerde, buraya düşen güzelleri de hatırlıyoruz. Suriyeli nüfusun çok olduğu ve kilislerin bütün olumsuz propagandana rağmen büyük bir misafir göstererek, hiçbir sorun çıkartmadan kendilerinden kat ve kat bir nüfusu misafir ettiğini biliyoruz. Kilis tasarımının bugün Ama <gülüyor> Böyle savaş durumunun olduğu bir bir kaç ay önceydi zannediyorum, o zaman biraz daha ateşliydi. Şu üzerine e, konuşalım dedim, bu yardım etme mantığı nereden geliyor? Biraz önce yemek kitledi konuşurken, e, bir aramızda e, niçin böyle bir e, yardım etme e, isteği ya da doğal bu tabii, bir zorlama olmalar? Şu örneği vermiştim, e, biraz önceki sabah kahvaltısında. E, bu ülkelerde bu topraklarda 700 yıl okutulan kitap Nasara ile başlar. Yani Nasara yensun nastın naz emsele bina mastı okuyanlar bilirler. Yardım etti. Değil mi? Nasara yardım etti demek. E, Arap e, dünyasında okutulan fil çekimi Dana ile başlar. Dövdü. Dana Bey'in zeytinden hatta derler ya bu zeytici annemden zeytinden Peki İsrail kitaplarında hala hangi ile başlanır? Katale. Öldür. Bunları ilk bakışta e, ciddiye almıyoruz ama bu tür şeyler insanların kültürlerin kodlarına siniyor. Dolayısıyla bu kültürel hafızayı, mimetik diyoruz biz buna, nasıl ki biyolojimizde bir gen var, buna genetik diyoruz, atalarımızdan, uzak atalarımızdan bazı unsurları taşıyor, işte bazen problem çıkartıyor genetik hastalıklar, bir de mimetik diye bir şey var, kültürel genler. Bu kültürel genler üzerine bir konuşma yapmanın iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani gelişi güzel bir başlık seçmedi bana. artistik olsun işte mekanın imkanı falan diye. değil. Gerçekten bunları düşünerek dedim ki e, bu derin yapıda, milletin derin yapısında bulunan mimetik kodların e, ne tür ve hangi şekillerde devam ettiği bunu neler sağlıyor? E, bireysel hafızanın ötesinde kültürel hafızanın taşıyıcı unsurları nelerdir? ...onun üzerinde düşünürken böyle bir başlık çıktı. Dolayısıyla ben size bugün... ...bir milletin kimliğinin inşasında... ...kurumsal hafızalar... ...ne demek bu kurumsal hafıza? İşte biraz önce... ...bir örnek verdik. Bu kurumsal hafızaların... ...nasıl rol oynadığını... ...ve milletin sürekliliğini... ...kültürün sürekliliğini... ...nasıl sağladığını... ...bunun üzerinde bir sohbet... ...etmeyi düşündüm. Şimdi nedir bu mesele? Mesele şudur, şimdi şöyle düşünelim. Ee, diyelim ki büyük bir şehre gittiniz. Önce ne yaparsınız? Bir ev tutarsınız. Bir konut ararsınız. Değil mi? Konut diyorlar şimdi. Konmaktan geliyor bakın. Türkler çok geç dönemde yerleştiği için kelimeyi oradan türetmişler konmak. Hareketten kesinlikle anlamda. bir ev alıyorsunuz. Evde Arapçada Evin evet, evet. geceyi geçiren geçirilen yer geçiren yerdir. Ama biz hiçbir zaman evde yaşamayız arkadaşlar. Konutta da yaşamayız. O evi yuvaya dönüştürürüz. Değil mi? Evle yuva arasında çok ciddi bir fark vardır. Ev satılabilir ama yuva satılmaz. Evden taşınabilir. Ama yuvayı da beraberinde götürüyorsunuz. Dolayısıyla maddeyi, ki konut ve ev bir maddedir. Maddeyi ne yaparız biz? yuvaya dönüştürürüz. Bu benzer şekilde toprağın yerin vatanlaştırılması sürecinde de aynıdır. Toprağı vatana dönüştürmek, toprağı yurda dönüştürmek, aynı şekilde, benzer şekilde evi yuvaya dönüştürmekle alakalıdır. Bunu nasıl yapıyoruz? Sahip olduğumuz maneviyatı, maneviyatı o toprağa, o yere işliyoruz. Şimdi maneviyat ne demek? Maneviyat genelde ilahiyatçı hocalar ya da dine itibarılmış insanlar dinle özdeşleştirirler. Halbuki maneviyat mana kelimesinden geliyor. Anlam değer dünyası demek. Mana kelimesinin kökeninde de irade, istenen bir insanın iradesiyle, ihtiyarıyla eyleme bulunması demek. Mana kelimesinin tam Türkçesi denmek istenen. Yani biz bir şey demek istiyoruz. Hareketlerimizle, Ondan sonra vücut dilimizle, mimiklerimizle ve günlük dilimizle. Ve bu irademizi, bu ihtiyarımızı e, maddeye işliyoruz. Yaptığımız şey bu. Tıpkı kafamızdaki bir matematiksel modeli bir tahta parçasına işlemek, onu ya da bir demire işleyip, onu makineye dönüştürmek gibi. Çünkü insan etrafındaki yapıları kendi irade ve ihtiyarına göre dönüştürür. Farabi'nin ifadesiyle makul olanı yani akli olanı Duyusal olan, mahsus olana işler ve onu dönüştürür, onu kendisi için anlamlı bir hale getirir. Eğer biz e, mahsusu, anlam yükleyemezsek mahsusa korkarız, ürperti diyoruz Diyeyim ki, mezarlıktan gece geçerken niye ürperti duyar insan? Çünkü orada bir belirsizlik durumu vardır. Halbuki okumuş adamız değil mi? Yani orada hortlak olacağını düşünmüyoruz herhalde ama yine de bir hafif bir ürperti yaşamaz mı? En delikanlı adam ya da, en delikanlı hanım bile. Ne demek sen dedik, Allah'ım. <gülüyor> şimdi şimdi bir erkek diyoruz, bu kadar var, ayıp olmasın diye. Dolayısıyla biz, ister farkında olalım, ister olmayalım, maddeye sahip olduğumuz anlam değerleri, maneviyatı işleyerek, onu anlamlı bizim için korkulacak bir durum olmaktan çıkartarak var ederiz. Yeniden farklarız ve onun içerisinde huzurlu yaşamayı e, düşünürüz. Şimdi bu esas itibariyle insanın bulunduğu mekana bulunduğu mekana sahip olduğu değerleri anlam dünyasını işlemesi demektir. Bir kanavica gibi bir toplu iğne ile e, yapılan bir işlemdir bu. Şimdi Mehmet Sabri hocam da Kudüs'teydi. ben de Kudüs'e gittim. Benim ilk söylediğim cümle şuydu. Toplu iğne ile yeni bir şehir şey... kuruyorlar. Yoldular takdire şahiyemiş. Toplu iğneyle ama. Toplu iğneyle e, şey kazmak derler hani kuyu kazmak denir değil mi? Toplu iğneyle bir şeyi kuruyorlar ve geriye doğru. Bütün şehirler ileriye doğru kuruluyor. Bunlar ise geriye doğru yani Tevrat'ta anlatılan Kudüs'ü yeniden ortaya çıkartıp kendileri için bir yuvaya dönüştürecek bir operasyon yapıyorlar. Kızarsınız kızmazsınız ama yaptıkları işte, takdire şahiyem. Bunu bir kere görmemiz lazım. Niçin yapıyorlar bunu? Çünkü Kudüs'ü tekrar kendileri için yuvayla düşürmeleri lazım. O açıdan <gülüyor> biz fikirlerimizi, düşüncelerimizi, inançlarımızı, değerlerimizi, hayata bakışımızı <gülüyor> hemen hemen her türlü değer kavramımızı bazen taşa, bazen kağıda, bazen mekana, bazen şuraya, bazen buraya e, işleriz. Bu sadece basit anlamıyla bir yaşanabilir bir ortam yaratmak değildir. Aynı zamanda sürekli duyuşunu inşa etmektir. Çünkü birey olarak hiçleneceğimizi biliyoruz. Yani öleceğiz ve bireysel hafızamız ortadan kalkacak. Nasıl ki bir anne baba kendini çocuklarında devam ettirdiğini düşünüyorsa bu biyotik bir hadise de biliyorsunuz. Türsel devamlılığı sağlamak. Bir dede ve nine, niye torunlarını çok sever? Bunları hiç, hiç analiz etmiyoruz. Çünkü kendisinin onda devam ettiğini görür. Yani bir tür ölümsüzlük duyuşunu yaşar orada. Torununda. Yani ben öleceğim ama devam ediyorum. Gibi. Ve onun için <gülüyor> e, dizileri, izledi nedir, belgeselleri izlediği zaman hayvanların bile en önemli ya da bitkilerin bile en önemli teşebbüsü kendi türsel sürekliliğini sağlamak için gerekirse ölümü göze almak. İşte, tavuğun, tilkiyle kavgası gibi. Şimdi... <gülüyor> Benzer şekilde bizim zihnimizi mekana işlemenin en önemli nedenlerinden biri de o toplumsal sürekliliği, kültürel sürekliği içerisinde o ölümsüzlük duyuşunu tatmak. Bunun farkında değiliz tabii. Bunu bireysel olarak böyle düşünmüyoruz ama ister istemez yaptığımız iş, ben öleceğim ama mesela bunun en önemli özellikleri bir de şehit olma meselesidir. Şehit olmanın dini tarafını bir kenara koyalım çünkü şeyti İslami bir kavram. Diyelim yani ki bir Müslüman olmayan bir toplumda bile kişinin vatanı için ölmesi esaset esas itibariyle kendi ait olduğu o kültürün sürekliliğine sağlama adınadır. Çünkü ölüm bir insandan ölümü istemek ona ölümsüzlük teklifiyle mümkündür. Hiçbir insan ölüme gitmez. Kolay bir iş değil. Öyle bakmasmayın, bakmayınız siz havadan civata atıyorlar. Çünkü bizim en temel içgüdümüz Tüm evrende bu Tanrı'nın sünnetullahı, adetullah, imtihan i Talgüncü terminolojiyle ya da fıkıh terminolojisiyle söyleyebilirsiniz. Bizim en önemli e, şeylerin, insiyaklarımızdan biri yaşama tutunmaktır. Bu, bilmiyorum ne kadar e, ilgileniyorsunuz ama bu tür şeylere, atom altı yapılarda bile e, atomlar e, tutunmaya çalışırlar. Varlığa bir kere geldiği zaman, i̇bn hani Sinacı tabirle mümkün bir kere vücut değeri kazandığında tutunmaya çalışır. Bırakmaz onu. Dolayısıyla bir kişinin kabilesi için ölmesi, vatanı için ölmesinin nedeni kendisini ölüme götürerek ölümsüzlüğü elde ettiğini düşünmesidir. Kültürü için, kabilesi için, vatanı için. O açıdan gerçekten şehitlikte de benzer bir şey var değil mi? Cenabı ı Hak ölümü göze alana, ölümsüzlüğü teklif ediyor. Başka türlü bunun çünkü şeyi var mıdır bir karşılığı Ölüme verilecek değer nedir? 100 kilo altın veriyorum öl. E ne olacak yani? 100 kilo altın ben kullanmayacağım ki öldükten sonra. Hatta bazen aileleri için fedakarlık yaparlar. Bu mafya filmlerinde vardır. Aileni yaşatacağız. Şu kadar para vereceğiz. Ama sen bu işi kendini feda et. O kendini niye feda ediyor? Aynı şekilde ailesi üzerinden devam etmek için. Neticede bir, pek çok örnek verilebilir. Ee, kültürün mensup olduğumuz anlam-değer dünyasının, maneviyatın e, devam etmesini istemek bir tür aslında e, o kültür üzerinden ölümsüzlükle alakalı. Ressamların ya da e, direktör insanların üretiminden tutun, e, benzeri şeyleri de bunun içerisinde görebilirsiniz. Şimdi, <gülüyor> bu o kadar önemlidir ki, anlam-değer dünyasının e, toprağa işlenmesi, toplu iğne ile. Şimdi bir karadenizli olarak temel fıkrası anlatmadan olmaz. Hani Temel'e demişler ki 1974 Savaşı'ndan sonra ee, Temel demişler, hükümet seni Kıbrıs'a yerleştirecek, toparla. Ne kadar vaktin var demiş, 3 saat. Temel böyle düşünmüş, almış çuvalı doğru Şenköy'ün mezarlığına koşmuş. Mezar taşları doldurmuş, çuvala demiş ben hazırım. Demişler ki, ya sen deli misin? Ne yapacaksın mezar taşlarına, çantanı hazırlasana elbiseyle mi elbiseyle mi? cevap, tabi tam bir Karadeniz filozofuna yakışır şekilde, elbise her yerden alınır. Ama ileride elin gavuru, senin bu topraklarda ne işin var deyince, aha babamın mezarı, aha dedemin mezarı, aha dedemin dedemin mezarı <Gülüyor> Ne işin? Çünkü mezar taşları tapus ile <gülüyor> Niçin mezar taşları tapu edilir? Çünkü orada bizim anlam-değer dünyamız yatıyor. Annemiz, babamız, sevdiklerimiz, değer verdiğimiz insanlar. Toprağı bizim için toprak olmaktan çıkartıp yurt kılan, vatan kılan aslında üstündekilerden çok altına yatanlardır. Değil mi? Biraz da onlar için kavga ediyoruz. Şimdi <gülüyor> yurt dışında okurken, e, okurken yani görev yaparken, yurt dışında pek okumadım da, e, oradaki Türkler, Tabii çok Türkiye bahis konusu olunca sıkıntılı konuşurlar. Çünkü bir köyden kalkmış şehre gelmiştir. Büyük imkanlar var orada tabii. E, Aklımın da ilgili bir yazı da yazdım. Orada yaşlı bir abimiz, İsmail abimiz, hatırlarsınız Türkiye çok yürüyor dedi. <gülüyor> Güzel bir tabi. Türkiye çok yürüyor. Ben de vatan insanı yorar diye bir yazı yazdım. Vatan insanı niye yoruyor? <gülüyor> İnsan ne yorar? Akıl yormaz, duygu yorar. Biz Kanada'da aklımızla yaşıyoruz. Orada olup bitirmeni çok ilgilendirme. Hükümet değişse ne olur? Değişmese ne olur? Değil mi? Aklımla yaşıyorum. E, belli bir süre sonra döneceğim ülkeme. Ama bu topraklarla duygularımızla yaşıyoruz. En yani ufak etkiliyor. Bir açıklama, bir cümle. Niçin? Çünkü bu topraklarda sık aklımız yok. Vicdanımız da var, gönlümüz de var. İşte toprağı akılla, vicdanla, gönlüyle katıp karıştırdığımız için o toprağa ilişkin her hareket bende bir duygusal, vicdani karşılık buluyor ve beni yoruyor. Dedim ki bu <gülüyor> 60'larda gitmiş kaydaya öldüğünde nereye gömülmek istersin? Dedi ki memleketime e hani memleketi yoruyordu şimdi bakın öldüğü zaman bile bir insan 40-50 yıl yaşadığı bir ülkede gömülmek istemiyor. Çünkü o toprak onun için bir anlam ifade etmiyor. İlla memleketime gideceğim Adan adımı neyin zannediyorum ee, orada defnedilecek orada huzur bulacak rahat uyacağını düşünüyor Hatırlıyorsanız, amirim Yahudiler hemen Harim Şerif'in karşısında değil mi orada mezarlıkta Amerika'da adam hiç gelmemiş ama ben ancak burada rahat edebilirim rahat uyuyabilirim nasıl ki insan evinde yuvasında rahat uyuyorsa otelde gelip geçiciyse aynı şekilde kendi anlam değer dünyasını taşıyan toprakta rahat uyuyabiliyor. Şimdi bakın bu o kadar önemli bir meseledir ki e, mekan üzerine anlam değer dünyamızı işlemek. Şu üzerine çok düşündüm ben. Niçin göçebelerde efsaneler, masallar ve mitolojiler çok yaygındır? <gülüyor> Mesela <gülüyor> Türk mitolojisi çalıştığınız zaman özellikle göçebe geç yerleşen toplumlardan biri olduğu için. Şimdi mitolojiniz ondan ortaya çıkar. Siz şimdi bir olay dizisi içerisindesiniz. Bir şeyle, bir mekanda ilişki kuruyorsunuz. Belirli değerler üretiyorsunuz. Ama bir süre sonra o mekanı terk ediyorsunuz. Mekanı yalnızca taşıyamazsınız. Değil mi? Taşıyabilir misiniz? Yaptığınız, diyelim ki bir ibadethani, tapınağı mesela, efendim, çadırı bile taşıyamazsınız. Sökmeniz lazım. O <gülüyor> gibi taşınmıyor. Şimdi ne yapıyorsunuz aslında siz? Ee, bir kültür, mekan ve zamanın entegrasyonundan oluşur Zaman bizim anılarımızı taşıyan bir şey yapıyor. Onu mekana işliyorsunuz. Siz şimdi mekanı aldığınız zaman zamanı yanınızda taşıyorsunuz. Ama bir süre sonra o zaman mekan koordinatları silikleşmeye başladığı zaman efsanelere dönüşümü başlıyor. Efsanelerin, mitolojilerin, masalların en önemli nedeni budur. Ve bunu göçebeler genelde unutmamak için sürekli ayinler ve törenlerle yaşatırlar. Törenler hafıza tazeleme e, ayinleridir. Onun için her zaman her gittiğim de söylüyorum törenler ihmal edilmemelidir. Tören kimliğin sürekli yeniden üretimini sağlayan en önemli pratiktir. En pratiktir. Dini törenler, milli törenler, manevi törenler, maddi törenler fark etmez. Bu çok biz geçtiğimizde çok Aa, yine mi tören var, yine mi milli bir gün, yine mi dini bir gün diye kızardık. Halbuki <gülüyor> kim, kimliğimiz orada inşa etmişiz farkında değiliz. Musun? O açtan sık sık tören yapmakta fayda var. Şimdi niçin göçeveler töreni çok önemser, ayinleri çok önemserler değil mi? Şamanların ya da işte rahiplerin de o geçmiş artık mekanı kalmamış, silikleşmiş ama anıları sürekli canlı tutmanın için bir tekrardır ve özellikle şiir niye çok yaygındır göçimelerden? Çünkü ezber. Zamanı ancak o şekilde elde tutabiliyorsun. Ş manzum, naz, zamanı yakalama işidir. Onun için güçlü e, kültürler şiirle kurulmuştur tarih boyunca hep. O için benim bir yazımlar, şiir yazan bir kültürü yenemezsiniz. Şiir yazan bir kafayı bekemezsiniz. Çünkü şiir dik durmayı sağlıyor. Sürekli anıları tazelediği için insana kendi kişiliğini ve kimliğini hatırlattığı için onun için bakın şiir şu ayıklık demek. Sürekli s alışık tutar şiir. Tabii bugün şiir demiyorum. Bugün çıktım sokağa gördüm sevgilimi çay içiyordu. Vay ne güzelsin. Böyle şiir olmaz. Yani böyle saçma sapan değil mi? E, kelimeleri, cümleleri arka arkaya getirip o değil bir anlamı ifade etmiyor onlar. Dolayısıyla ayinler ve törenlerimizi vaakit e, önemsememiz gerekiyor. Ben kaçta bitireceğim? Sabah mı? Bitiremeyeceğim. Bitiremeyeceğim. Cumaya kadaracağım. <gülüyor> hani ben şimdi seferiyim, ofluyum, Direk Anadolu'dayım. Siz ne yapacaksınız? <gülüyor> Sizin bildiğiniz var? Evet. Şimdi bu e, göçebelerin ki bu sadece Türkler asil değil. Mesela Araplar da, değil mi? Göçebe oldukları dönemde şiirleri ne kadar güçlü. Öyle değil mi? Diğer toplumlarda da böyledir mesela Macaristan'a gittiğin zaman hala orada şamanik yapılar devam ediyor. Bunlar göçebedir. Manzun, zeka zekalı hafızaları çok güçlüdür mesela. Evet. Şimdi neticede e, göçebelerin bir tarafa bırakalım. Yerleşik olan insanlar ise bu tecrübelerini zamanla ilişkin e, kurdukları bu anıları, bakın bakın burası çok önemli bu anı kelimesi. Türkçe'de. Türkçe çok felsefi bir din arkadaşlar ama biz işlemiyoruz. Anlamak ve anı aynı kökten gelir. Çünkü bir şey anlayabilmek için maziden bir birikiminize ihtiyaç var. Buna anı denir. Ancak anıları olan anlayabilirler, anıya tecrübe de diyebilirsiniz. Yani size diyelim ki, bir, şunu bir elektik, e, bozulduğu zaman bir elitik geldiğinde kitaba bakarak yapmıyor değil mi? Onun hafızasında sahip olduğu bir geçmiş var o konuyla alakalı. Onun anısıdır, onun tecrübesidir, birikimidir. Onun e, tecrübesi nedir? E, e, onarıyor. Dolayısıyla anlayabilmek için muhakkak geçmişe nefret etmemiz lazım. Onun için Arapça'da ilimle fehim kelimesi arasında alimler ince bir ayrım yaparlar. İlim geleceğe yöneliktir. Çünkü bir inşaadır ilim. Kıyas yaparsın, bir model, kavramsal model üretirsin. Feh yani anlamak <gülüyor> geçmişi üretir. Mazi'yi gerektirir. Onun için bir şeyi derin anlamak, geçmişin daha derine gitmesi demektir. Onun için Göte ne diyor? Meşhur Alman düşünür şair. Bir olayı iyi idrak edebilmek için onu on bin yıllık bir perspektife yerleştirmek lazım. On bin yıl. Biz üç yıl var mı? Biz beş yıl ne yapayım yapabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Çok fazla bir şey istiyor. Niçin? Çünkü o hafıza, o anlam deposu Hafıza anlam deposu demektir bizde. Işte. Bizde iki hafıza var arkadaşlar. Bunları hep unuttuk. Şimdi mesela eğitimde, eğitimde bir araya geliyor. Evet ezber çok kötü. Hangisi? Hangi hafızanın ezberi kötüdür? <gülüyor> Ezbersiz ilim olur mu ya? Lan İngilizce nasıl öğrendin? Geometri, geometri kitabını aç şöyle oku. Bitirdiğinde geometri öğrenmiş mi oluyorsun? Çünkü bizde iki hafıza var. Hayalhane ve hafıza. Biz klasik Türkçe'yi iptal ettik, yeni bir şey de ikam hayal resimsel hafızadır. Resimsel hafıza onumsuz bir şeydir. Çünkü JPG ve PDF bilgisayarı yüklediğiniz zaman dolar hafızası. Hafıza dediğiniz ise anlamları ezberler. Anlam ezberlemeden hiçbir şey yapamazsın. Ya, senin bütün kinciliğin hafızan üzerine konuldur. Hafızanı kaybettiğin an, mesela ben şimdi burada hafızamı kaybetsen, Mehmet Sabri hocamına dese ki, Sayın Hasan Bey hoş geldiniz, sizi şimdi Ankara'ya göndereceğiz. Hayat hey, edin değil mi? Çünkü cümlesini denetleyeceğim bir hafızam yok. Bir tecrübem kalmaz. Tüm kimliğim hafıza üzerindedir. Bakın şunu görebilmek için milyarda bir geçmişe bakıyorum. Işık biliyorsunuz 8 dakikada geliyor. Dolayısıyla biz her gördüğümüz nesneyi geçmişini görüyoruz. Yani i̇nsanın biyolojisi bile böyle çalışıyor. Optik kurallar böyle çalışıyor. Ödün ışık, yüzyıl yılındaki bir yıldızı gördüğümüz demek, yüzyıl ışık yıl önce o ışık çıktık geldi buraya demek değil midir? Fizikte. Aynı şekilde günlük hayatımızda o nesneleri bile biz bilmem kaç milyar da bir geçmişiyle alakalıyız. Anladın mı? Onun için hafıza son derece önemlidir. Hem fizik dünyayla hem kendimle, kendimle ilişkimi bir hafıza üzerinden yürütüyor. İnsanlarla. Şimdi... Bu hafızayı, bu anlam, e, anılarımı, tecrübelerimi taşıyan hafızayı yerleştiğim zaman e, artık bir şeyler yerleştirmem lazım. Ne yerleştiriyorum bunu? En önemli şey mimari yapılardır. Bakın onun için İbn-i Hadr el-bina huve asl-ul diyor. Ne demek? Bina yani yapılan işler, e, maddi eserler, hamlar, hamamlar, camiler, medeniyetin ilkesidir. Asıl ne demek? Bakın bu asıl kelimesi çok önemli. Asıl parçaları kendisinden hareket ederek anlamlandırabildiğiniz ilke demektir. Aslınız yoksa usulünüz yoksa furuğunuz olmaz der eskiden. Ne demek furuğ? Ayrıntılar. O şeyin olduğu olayların devamlılığı olan parçaları olmaz. Şimdi bina buradaki bina hemen tabi kapitalist düşüneceksiniz hani oflu müteahhitlerin yaptığı apartman binası değil. Bina dediğimiz şey, bizim mekana anlam değer dünyamızı işlediğimiz yapılan hepsidir. Bir yerde diyor medeniyet kurabilmek için, temeddün hareketine başlatabilmek için yapılan ilk iş bina kurmaktır. Tapınak, konak, han, hamam neyse. Bunları kurarsınız ve orada şehri organize etmeye başlarsınız. Bakın, insan biraz önce ev yuva benzetmesini toprak vatan benzetmesini e, kullanırken e, işaret ettim ama insan sembolleştirmeden yaşayamaz. şimdi onun için mesela Arapça'da e, kainat'a ne diyoruz? çünkü kainat nedir? kane, değil mi? kün künevlinin tecellisi kainat. Türkçe olanlar renksiz bir anlam. Olanlar kainat mı demek? Kainat olanlar. Yani zaman mekan içerisinde olan her şey kainat diyoruz. Güzel. Peki biz kainatta mı yaşıyoruz? Hayır. Alemde yaşıyoruz. Kainatı aleme dönüştürürüz. Orayı sembolizasyona tabi tutarız. Nitelemelerde bulunuruz. Değil mi? Onun için insan kainatta yaşamaz. Hayvan maddi kainatta yaşar. insan alemde yaşar. onu Alem alametten geliyor. İlim kelimesi de aynı kökten. Çünkü <gülüyor> ilim de bir alamettir. Hatta Top yekün alemi de alem kabul ederiz. Alem bayrak işaret demektir Arapçada. Neye? Tanrı'ya. Öyle değil midir? Ve nitekim camilerin kubbelerinde, burada bakın çıktığınızda en büyük kubbede bir hilal vardır. Onun adı nedir? Alem. alem. Ne demek o? Kubbe, atlas felini temsil eden mimaride. Yani evrenin en son felidir. Dolayısıyla atlas Feli de Tanrı'ya e, alamettir. Mesela caminin büyük kubbesi de Tanrı'ya alamettir. Bakın mimariye bile ne yapmışız? İşletmişiz. Niye? Kozmolojik sistemimizi. O dönemdeki öndeki kozmolojik. O anlayış mimariye bile işleyiyor Bunun farkında değilse bakıyoruz biz alalar. Çünkü o anlam değer dünyasından kopmuşuz. <gülüyor> Mimarimize, her şeyimizi işlenmiştir bu. Arkadaşlar bu kadar önemli ki oda kelimesi. Nedir oda? Mesela 1800'e kadar batıda oda yok, evlerde. Mobilya var. Ne demek mobilya? Hareketli nesne demek, Mobilation. mobilya işin. Mobilya bak, şimdi biz mobilya kullanıyoruz. <gülüyor> Sabah mobilya alalım diyoruz değil mi? Sayın elektörüm müsaade ederseniz ben e, ısındım. E, bir Karadeniz diye, 12'den önce konuşturursanız, çok süper çalıştığı için normal insanüstü seviyede, onun için enerji yüksek oluyor. Akşam yatarken eşyaları, kanepeleri açarlar. Yatarlar, sabah kaldırıp toparlar. O gibi mobilya denir. O ne yaratıyor? İslam'ın haram helal anlayışı. Çünkü akil bali olmuş her insanın bir odası olması lazım. Haram nedir Arapçada? Sınır, helal içeri girme. Mahrem, sınırlı girilemeyen yer. Sadece çünkü, hulûl hâlle halle hulûl, girme. Şimdi bakın siz helal ve haram kavramıyla bütün evinizi inşa ediyorsunuz. Var mı şimdi böyle bir dikkatiniz bize? Evet. Çarşı pazarı buna göre yapıyorsunuz. pencerelerinizi buna göre yapıyorsunuz. Helal ve haramla dikkate alarak. Bütün o anlam-değer kavramlarınızı işliyorsunuz nesneye. Mekana işliyorsunuz, binaya işliyorsunuz, evinizin içine işliyorsunuz. Değil mi? Orayı sembolizasyona tabi tutuyoruz. inandığınız değerlerden dolayı. Eğer kültürünüz tabii bütüncül, holistik bir kültürse. Değilse e, kapitalist sistem onun için yani şimdi sosyal mesaj mesaj vermek lazım Twitter e, değil mi Twitter atar arkadaşlar e, bunları söyleyince kızıyor millet ama biz gerçekten Müslümanca inanıyor Katolikçe düşünüyor Protestanca yaşıyoruz inançlarımız düşüncemize düşüncemiz de elimize inmiyor halbuki e, İbn Haldun insanı insan yapan iki güç var diyor, değil mi akıl ve el Akıl, fikir, el, iş üretir. Bu ikisidir umrana medeniyetin Kur'an. Şimdi bizim burada bir çelişki var. Yani Aklımızla elimiz paralel gitmiyor. Bir nispet yok, oran yok. Oran ne demek? Rational demek. Oransızlık, irrasyonel demek. Değil mi? E, rasyonel sayıları hatırlayın. A, B diye yazdığında rasyonel yazılmasın irrasyonel denir. Köpük, irrasyoneldir mesela. Bizim şimdi elimizle, kafamız arasında, aklımız arasında bir var. Çünkü nispet yapamıyorsunuz hiçbir şey. On için zihni var. Onun için e, yorgunluk var. Çünkü elimizle kafamız arasında bir türlü bir barış hani karcıalım var ya gönülle akıl eee gönülünle ak, e, aklını edemedin eşbiliğin 5 yaşında biri 75 diye böyle bir şeyi vardı. Çünkü insan aklı farklı düşünür, gönül farklı düşünür. Bizde de benzer bir durum var. Anladın mı? Yapıp ettiğimizde yani şu üniversiteyi yaparken hangi değer skalasına göre yaptık? Böyle bir şey dikkat edildi mi mesela? Hiç zannetmiyor. Bütün işlerimizde bunu yapınca, beşeri ilişkilerimizde de böyle, ev ilişkilerimizde böyle, arkadaş ilişkilerimizde böyle ama utanmadan kalkıp, işte, Batı'nın Erdem'i yok, Erdem biz de de deriz. Batı rasyonel, biz e, vicdani bir medeniyetiz deriz. Ben hiç göremiyorum da, böyle zür tesellilerini üretiyoruz tabii. <gülüyor> Şimdi, ne, neticede, e, sembolleştirmek, remizleştirmek, bizim, maddi nesnelere manamızı yükleyerek onları içinde yaşanabilecek bizim için anlamlı birer yoya dönüştürmek meselesidir. E, mekana, taşa, tahtaya neyse fikrimizi katarak, duygularımızı katarak. Gerçekten bir heykel gördüğünüz zaman, heykele geç boş ver bayrak. Bayrak nedir? ya bez parçası ve boyadır değil mi? Ama siz oraya fikrinizi, duygunuzu, anlamınızı yüklediğiniz için değil mi? Onun artık şahsi manevisi vardır eskiler. Ne demek şahsi manevi? Anlamsız kişilik. Budur. Ya da Hazreti Peygamber'in ismi anıldığında hepimiz çekerçek güzel veririz kendimize. Niye? Peygamber burada mı? Maddesi yok. Ama şahsi manevisi aramızda. Ya da bir büyüğümüz ismi zikredildiğinde vefat etmiş olsa bile değil mi? Saygıyla anarız. Ne için şahsi manevisi var? Şimdi soru şu. Türk kültüründe bugün içinde yaşadığımız kültürde şahsi maneviler nelerdir mesela? Maradona, Pele, ne bileyim mi? Hollywood artistleri, değil mi? Kahramanlar kim, kim? Yani gençliğin kahramanları nelerdir? Gençliğin kahramanlara ihtiyacı var diyorum ya. Sadece siyasi kahramanlar değil ki, matematikte kahramanlar, <gülüyor> felsefede kahramanlar, mantıkta kahramanlar, Sinacettin Mevi'yi niye bilmez bizim benim, benim gençlerim? İslam medeniyetinin büyük mantık kitabını yazan Konya Kadısı, kimse bilmez. Kemalettin faresi büyük, optikçimiz, matematikçimiz kimse bilmez yani. Sonra diyorsun ki, ya bu gençler yetişiyor, değil mi? Bu ülkeye, bu toprağa, bu bayrağa mensubiyet duymuyor. İşte Mesuliyet duymuyor. Hep söylüyorum, mensubiyet olmadan, mensubiyet olmaz. Mensubiyet duymuyor ki adam. Mensubiyet duyabilmesi için, o kişinin, e, o kültüre ait alametleri hafızasında taşıması lazım. Adamın kahramanları kendisine ait değil. Her alanda. Ne müzikte, ne sanatta, ne resimde, ne bilimde. Ee, dolayısıyla şey, okul reklamı yapıyor adam. Ee, güya fen eğitimi ağırlıklı, İstanbul'da yeni gördüğüm için söylüyorum, hatırlıyorsun. Bir tane tül, Müslüman tül bilim adamı yok ya. E şimdi o genci sen, Einstein, Ay, tamam güneşin milleti olmaz, Einstein bizim aynı zamanda. Bilgide, Taşköpizade'nin dediği gibi, Örgü zaman, mekan olmaz. Güneş'tir bilim adamları. Şimdi de olsa efendim İngiliz de olsa fark etmez. Ama kardeşim o gökyüzünde sanayi bir yıldız yok mu ya? Sanayi ait bir gezegen yok mu? Her kültür kendi semasına bakar. Senin seman yok. Anlamıyor muyum? Yani sembolleştirme, efendim yaşadığımız mekanı e, remizleştirip. Anlam, değer dünyamızı yükleme sadece eşya alakalı değil. Gökyüzü de bile bizim değil. Kendi kültürümüzün mü gökyüzü olmuyor. Evet, şimdi bina sadece bak burada iyi bir şey işaret edeyim. Mimari kelimesi nereden gelir? Ömürden gelir arkadaşlar. Ömür. İmar etmek aslında ömür vermek demektir. Bakın biraz önce anlattığımla ilişkilendirelim. Sen oraya kendi anlam dünyanı katarak ölümsüzleştiriyorsun onu. Maddeye ömür katıyorsun. Çünkü taşı taş olarak bıraktığında belki çabuk bozulacak ama onu bir binaya koyduğunda 300-500 yaşıyor. İşte Süleymaniye diyorsun işte 1540'da yapıldı diyorsun değil mi? Orada bir e, yani Süleymaniye'ye baktığında Süleymaniye bir taşıyanı mıdır yoksa Türk, e, İslam Türk geleneğinin tüm anlam dünyasını içeren mi yapılılır? Dolayısıyla mimar aslında taşa, mekana ömür katan kişi demek mimar. Onun ömrünü uzatan kişilerin. Mimari eserler aynı zamanda bizim anlam değer dünyamızı ölümsüleştiren e, temsillerden yapılardır. Bakın bu çok önemli bir noktadır arkadaşlar. Bunu anlatamıyoruz. Şimdi Kaz Dağı vardır. Biliyorsunuz. Ee, Balıkesir, Çanakkale'nin arasında değil mi? Kaz Dağı'nın eski adı ne? İda. Nedir İda? Yunan mitobüsinin Yunan Tanrılarının yaşadığı yer inanılmaz bir dağmış o zaman şimdi tabi ağaçlar, küçük ırmaklar, cılızlarmış ama o zaman insanlar Ürküyor, korkuyor, Zeus orada yaşıyor Bütün Tanrılar orada Şimdi burayı Müslümanlar ele geçiriyor <gülüyor> Müslümanlar dediğim o dönemde Türkler, Şamanlik unsurlarla iç içeler yani Yüksek İslam kültürünüz yok Peki bu dağı da Müslümanlaştırmak lazım Sadece benim Müslüman olmam gerekmiyor ki Mekanı Müslümanlaştırmak gerekiyor Ebu İbnel Ensari Efendim değil mi İstanbul'da, akşam Şemzet'in dünyasında görmüş, aha burası. Şimdi bunu tartışıyorlar, bu işte sahtedir, yalandır Kardeşim, onu onlar da biliyor. Orada bir aziz yatıyor, orayı Müslümanlaştırmak lazım o bölgeyi. Selahattin, e, Ebu Ebu Yasser gelmiş mi ne? Gelmiş, tabii tamam, mezar orası. İttifak var mı var? Onun için hadiste nedir? ümmeti şey ittifak ettiyse olur diyor. Bütün ümmeti Muhammed, Ebu Ebu Yasser mezar burada mı diyor? Tamam bitmiştir ya. Fatih'in kabri nerede? Fatih Camii'nde. Orada kimin kabri var altta? İstanbul'da Kur'an Konstantin'in. Fatih mezarın onun üzerine yapıyor ki kalkmasın bir daha ya. 1950'lerde bir Avrupalı'ya, Türkiye'ye geliyor. Fatih zehirlenerek mi öldürüldü Yakup Paşa tarafından? Öldü mü bunu araştıracağız diyorlar. Fatih mezarını açmak istiyorlar. Tabi biz hafızasız bunamış bir millet olduğumuz için izin veriliyor. Rahmetli Ahmet Sühey Hoca bunamayan nadir insanlardan o dönemde hemen müdahale ediyor. Bu gavurların derdi Fatih değil altındaki şey inecekler. Konstantin e inecekler deyip devlet hemen yasaklıyor. Arkadaşlar Fatih Türk tarihinin tek filozof sultanıdır benim tespitime göre. Bunu bilerek yapıyor. Çünkü toprağın bir ruhu var. O ruh kalarak orayı sen kendini kılamazsın. O ruhu bastıracaksın. Orada yeni bir ruh inşa edeceksin. Şimdi İda'da nasıl yapıyorlar bunu? Çünkü hani Fatih entelektüel bir insan. İstanbul kültürümüz, Yüksek İslam kültürü var. Peki İda o dönemde yok. Ne, ne yapıyorlar? Sarı kız yatırını en tepeye kuruyorlar. Sarı kız. Yatır mı? Sarı kız, sarı ne demek? Derviş. Derviş kız demek. Sarı Türkçe'de derviş demek. Başak sarardığında kafasını yer. Alevi Türkmenler kardeşlerimiz hali orayı ziyaret ediyorlar. Şimdi niçin kız? Çünkü kız Türk geleneklerinde merkezi bir kavramdır. Yanadılış destanımızda mitolojimizde kız merkezidir. <gülüyor> Dolayısıyla her yerde kız <gülüyor> ismi var. Kız dağ, kız küresi, kız bilmem her yerde kız doludur. Bunun farkında değiliz. Müslümanlık unuttuk ama mimetik yani kültürel kodlarda bu devlet var diyor. Balkanların her yerde kız. Kız ne o kız bilmem ne kız. Bıkarsın yani ulan hiçbir erkek yokmuş diyorsun. Çünkü kız kelimesi kıt kelimesinde gelir. Nadir bu demek. O dönemde kadın ölümü çok yüksektir. Hem doğumda hem de savaşlarda. Savaşlar büyük oranda <gülüyor> kadınlar için yapılır. Ben onu da söyleyeyim size. Çünkü üreme ihtiyacı kadın ihtiyaç. Dolayısıyla e, nadir bir şeydir. Şimdi ne yapmış? Bakın düşünün o arkayık. Henüz okuma, okuma yazma bilmeyen Türkmenler geliyorlar o dağı Türkleştir Müslüman Müslümanlar yapabildikleri evet. kadar. İşte bu son derece önemli bir hadise de. toprağı, <gülüyor> biraz önce dediğim mezarlıklar gibi mezarlıklar tapu senetleri, değil mi? O toprağı sen Müslümanlaştırıyorsun. Bir niçin Anadolu'da her yerde sahabe kabri var? Sahabe mi gelmiş bu ya? Bence hepsi buradaydı. Ayrı bir konu. Ama orayı da Müslümanlaştırman lazım. Bulamayınca bir sahabe icat ediyorsun. Şimdi bizim Trabzon 1461'de fethedildi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. E, Trabzon bizim köyde 40 kilometre içeridedir. Ama Hazreti Ali'nin orada e, şeyi var, Zülf, Zülfikar'ın izi, kılıcının izi var, kırbacın izi var, Neden atının nalının izi var. Var mı? Var. Gelmiş. Ne yapsın orada Çetli Türkleri ilk gelenler, Alumi Türkleri onlar biliyorsunuz. Orayı Müslümanlaştırmak zorundalar. Bir şey, bir e, mekana bir anlam yükleyecek arkadaş. Anlaşıldı mı? Bak bu çok önemli bir noktadır. Ha, bunları anlatıyorum. Kilis buna dikkat edin. Yani kilisi biz yapan mekan unsurları değil mi? Hafıza unsurları nelerdir? Evet. Pek çok şey e, örnek verilebilir. Şimdi, dolayısıyla mimari eserler, camiler Hamamlar, hanlar basit anlamıyla taş yığınları değildir. Onu demek istiyorum. Şimdi bakın işgal olaylarında ilk yapılan nedir? Mesela savaşta yerle bir etmek diye bir tahviye vardır. Düzlemek. Yani o kültürün görünür alametlerini yok etmek. Bir süre sonra kimliği yok etmek anlamına gelir. Onun için tüm işgal faaliyetlerinde ilk yapılan şey, o kimliğin tecessüm ettiği, cisimleştiği, somutlandığı nesneleri ortadan kaldırmaktır. Yıkarlarla. Yıkmak iki türlüdür. Bir, fiziksel olarak yıkmak, bir de işlevsizleştirmek. Şimdi Sivas'taydı. Ne var Sivas'ta? Hangi medesimiz var? Hacıbaş bir sürü var da gök medresi. Gök medresi nedir? Hiçbir tasavvurumuz yok değil mi? Gök medresi anı ki matematik bilimlerin kurucusu olan Kutbettin Şilazi'nin görev yaptığı yerdir. Modern öncesi dönemde en teknik iki astronomi matematiksel astronomi göze gelinen teorisi kitabının yazıldığı şehirdir. İlk matematik kitabının yazıldığı şehirdir Sivas. Ve bunlar gök medresi oldu? Şimdi gök medresi ne? Kafe. Kafaya. Ya Bitti işte. Sivas, Sivas ne konuşuyorsun? Hiçbirşey şey. Yok. Rahmetli Turgut Cansever'le sohbet etme şerefine ermiş nadir insanlardan sayılırım. Gerçekten hayatımda gördüğüm ve örnek aldığım 2-3 insandan biridir. Dedi ki bir gün un kapanı, candesini niye yaptılar biliyor musun? Ne hocam dedim. Süleymaniye'yi şehrin merkez olmaktan düşünmek için. Çünkü Süleymaniye ile Fatih Camii arası Osmanlı zihninin yaşadığı yer. Türk bu orada yaşar. Hatta o kadar ki şey denir, ilim Aksaray'a inmez. Çünkü Aksaray geri çevrelerinin e, kışlarının olduğu yer Gerçekten arkadaşlar, hep merak ettim, refah niye amelelerin, işçilerin efendim, öğrenci e, evleridir? Rezalet bir yerdi. Şimdi yeni yeni topar. Niçin? Çünkü orayı bırakarak Osmanlı'nın inşa ettiği o Türk kimliğini yok edemezsiniz. silikleştiremezsiniz. Bakın hep bu yaptık. 1926'da bir gecede Tavzon merkezdeki altın Medrese yıkıldı. Bir gecede. Niye yıkıyorsun ya? Ha. Şimdi Kanada'da yaşarken Bizim yaşadığımız Kebek bölgesi, Frankofan bir bölge, Kanada, Avrofan İngiliz bölgesi. Kendi kendime sordum ya bu İngilizler herkes yok ettiler, bundan niye yok edemediler? Quebec'in başkentine gittiğim zaman anladım. İngilizler büyük bir hata yaptılar. Niye? Çünkü Fransızlar <gülüyor> Kebek'e ilk geldiğinde bizim Beyoğlu'na benzer bir yer kurdular. Katedral, kale, efendim diğer yapılar daha 16. yüzyıldan. O yüzden durduğu müddetçe Frankofan kimliğini yok edemez. Çünkü bunlar savaşıyorlar, yeniliyorlar Fransızlar, oraya sığıyorlar, orada kimliklerini yeniden tazeleyip yine çıkıyorlar. Mekan, mimari eserler, binalar, her çeşidiyle sizin anlam değer dünyaları, ev altyapısı kaybetmemişseniz, yeniden üreteceğiniz şeyler. Süveymhaneye bakıp hıncınızı ve kimliğinizi yeniden bilersiniz. Ama bugün öyle bir şey yok, Süveymhaneye kimse bakmıyor. Çünkü dediğim gibi işgal e, yabancı bir kültürün işgali onu yerle bir eder ama. O kültüre mensubiyeti, o değerlere mensubiyeti kaybettiğinizde siz o kültürün bir devamı olsanız bile maddi olarak e, anlam değer dünyası açısından devam ettiremediğiniz için kesinlikle e, e, işlevini, fonksiyonunu yitiremez. Yani bir e, hafıza kurumunu, bunlara biz hafıza kurumu diyoruz, hafıza kurumunu yani bizim bireysel hafımızda artık taşınmayamayacağımız kültürün, o dışsal hafızasını tecessüm ettirttiği, cisimleştirdiği o yapılar ya yıkıldıklarında ya da işlevlerini kaybettiklerinde artık e, kimlik üretecek e, bir şeyi bir, bir, bir fonksiyonu icra edemezler. Şimdi bakın, bu kurumsal hafızalar, binalar, değer dünyamızı tecessüm ettiği bu yapılar niye bizi verir bize? Şimdi bir insan, üç katmanlı bir yapısı vardır arkadaşlar. Kişilik, kimlik ve kendilik. Fırmıcık olarak böyle şey yapabiliriz, Tasvir şey yapabiliriz. Kişiliğimizi nerede kazanırız? Doğduğumuz grupta. Bu küçük ölçekli, çekirdek bir aile olabilir. Büyük ölçekli bir aile olabilir. Klasik menteki gibi anneler, babalar, teyzeler, halalar falan. Kişiliğimiz orada kazanırız ve ben dediğimiz hadisi orada oluşur. Ben. Onun için çok önemlidir insanın doğup büyüdüğü e, öbek toplum. Peki, kimliğimizi nerede kazanırız? Benden bize nasıl dönüşür insan? Topluma çıktığında, belli bir eğitim sürecine dahil olduğunda, o toplumun kültürel yapılardan pay almaya başladığımız zaman. Değil mi? Kişiliğimizi orada kazanırız. İşte kimliğimizi. Kişi, bir özne olarak e, bulunduğu öbek içerisinde belirli değerleri şüphesiz anlar ama eğitim sürecine girdiğiniz zaman eğitim sadece okulda bir eğitim değildir. Törenler bir eğitimdir. Değil mi? O toplumun ürettiği tüm yapılarla muhatap olmak bir eğitimdir. Eğilirsin yani eğmek. O kültürün şeklini alırsın ve kimliğini kazanırsın. Dolayısıyla bir yere gittiğin zaman bu kimdir dendiğinde sana bir işaret edilir. Ben de biz olur artık. Sen kendine işaret ettiğin o beni biz olarak dışarıya yöneltirsin. Ben ve biz. Anladın mı? Ben, ben ve biz çok enteresan. İkisi de B ile başlıyor. İkisi de bir birlik ifade eder. Türkçedeki birliğin B'si bende ve bizde var. Bir birliğe işaret eder. Türkçe'nin değil mi? Felsefi bildirdiği Türkçe. Mesela sen öyle değildir bak. Sen ötekiler söz gibi öz, söz. Dışarı çıkar. S dışarı atar her şeyi. Ben sen bak sen. Ama ben biz. Bizde yine böyle dışarısı var gibi ama biz. Ben de içindeyim çünkü. Dolayısıyla bir birliği işaret edersin. Bu birliği sağlayan senin kimliğindir. Kim, kimlik mensubiyetindir. Dolayısıyla kimliğini oluşturan yapılar da senin içinde yaşadığı tüm o anlam değer dünyasıdır. O anlam değer dünyasından tecessüm ettiği yapılardır. Maddi manevi tüm yapılardır. Dolayısıyla herhangi bir binanın yıkılması basit bir bina, bir müteahhitlik olayı zannediyoruz. O kadar kapitalistleştik ki. Hatta din bir öte dünya muhasebecine döndü değil mi? Öte dünya muhasebecine diyorum ben buna. Şu kadar namaz kalacağım, şu kadar koyun alacağım, devre alacağım hesabına döndü iş. Yani, bu farkında değiliz artık. Her şeyimiz kapitalist. Ee, ne çıkarım var? Bir üniversiteye toplantı te teklif ettik. Uluslararası bir toplantı. Bunun getirisi ne olacak diyor. E, oranın görelisi. Getirisi o siyasiler buna katılır mı diyor mesela. Ben televizyonda bir faaliyet yapacak, şiir kazanacak işte. neyse. Şey, gerçi televizyonda ko söyledim mi ismini üniversitenin ben etti ettim hatta. Yani bir oftan ben doğasız şiddet diyor. Yani. Direk bağlandığı için nazımız nazımız geçer bizim yukarıya. Dolayısıyla kimliğimizi biz ancak kurumsal hafızalarda hem temsil ederiz hem oradan temessül ederiz. Bak bu çok önemli bir şey. Temsil etmek, e, örneklemektir. Örnek olacak ki siz o örneğe bakıp temessül edesiniz. Yani o özümsemeyi yapabilirsiniz. İkisi de aynı kökten geliyor. Temsil ve temessül. Şimdi sen, soruyorum size. Gençlerimizi yetiştirirken ne temsiller gösteriyoruz çocuklarımıza? Ya kardeşim adam iyi futbol oynuyor, Maradona gibi oynatıyor değil mi? Ee, Rize'de bir kızcağız koyunuyla, köpeğiyle bir güzel böyle bir resim poz verdi. Rize'li Haydi dedik. Haydi var ya Haydi filmi. Rize'li Haydi. Yapma ya. Sonra da diyoruz ki, tekrar ediyorum. Niçin gençlerimiz ya gençlerimizin tüm örnekleri dışarıdan? Dolayısıyla belli bir yaşa geldiğinde dışarı hizmet edecek tabi. Orayı bul, biliyor. Yani sen şöyle, şuna benziyor bu. Aynada çocuğa e, belirli resimleri gösteriyorsun. Sonra diyorsun ki ona göre o hipnoz oluyor. Sonra hayata atıldığında o hipnoz olduğu neyse ona uygulaması yapacaklar. Başka bir şey yapamaz. Temsiller o çünkü. İnsan temsillere göre yaşar. Anladın musun? Temsillere göre atıf yapar. Bütün ağağ haftasında olunan annesinin babası, temsilsin ona bakar. İşte arkadaşları değil mi? Bu temsillere göre davranır. Çocuğa verdiğin temsil. İşte mesela bir örnek vereyim size. Kaç lirada onun adımı resmi var. Cahit Arf, meşhur matematikçimiz. Büyük bir insan tabii, büyük bir matematikçimiz. Şimdi Cahit Arf'ın bir söylesini dinledim televizyonda. Diyor ki Almanya'ya gittim. Okumaya, doktora yapmaya daha doğrusu. Çarpıldım. Niye? E, Beethoven var, Mozart var, şu var, bu var. Bizde ne var? Hamsi'yi koydum tavaya başladı önüme. Niye? Çünkü Dede Efendi'yi bilmiyor, İtri'yi bilmiyor, Zekai dediği bilmiyor. Yani Alman alt şarkılarının Hamsi'yi koydum tavaya da farklı şey mi? Teomoloji'ye sordum hocam dedi, Alman al şarkıları nasıldır? Biliyoruz hocanın annesi Alman olduğu için çok iyidir. Rezalet daha kötü, Hamsi'yi koyduğum tavaya daha iyi bilir. Şimdi neyine neyine karşılaştırıyor? Çünkü kafasında bir temsil olmadığı için betonunu kimle karşılaştıracak? Şimdi şey bakın her zaman söylediğim bir şey var arkadaşlar. Bir insan çıplaksa ve eksi 20 derecede ise hava sıcaklığı ilk verilen elbiseyi giyer. Bu daha gayet biyolojik bir hadisedir. Öyle değil mi? Ne verirsen kim verirse versin olup olmadığına eski olup olmadığına bakmaz. Bir gencin aklı üşüyorsa manası soğuk altındaysa ilk verilen temsili teorik yapıyı giyer arkadaşlar. Onun için dışarıya giden çocuklarımız, orada okudukları üniversitelerdeki sosyoekonomik, politik, ideolojik fikirlerden etkileniyorlar demek onları suçlamak doğru değil. Sen onun aklına bir elbise giydirmemişsin ki, onun anlam-değer dünyasına bir elbise giydirmemişsin ki, üşüyor çocuk, e, bu kim veriyorsa, kim uzatıyorsa giyiyor. Bakın burada basit bir şövizim, bir, şey, bir yercilik, minnecilik yapmıyorum. Tam, tam, tam tersine e, bir merkezden bahsediyorum, yoksa elbette kültür, bilim öyle çok genel bir şey değil, biraz önce dedim. Bilimin dini, ırkı, zaman bunu söyleyen bir Osmanlı filozofu taş gömü zaten, kanun döneminde. Ama neticede sen bir yere basarak dünyaya bakarsın, bir merkezin yoksa, bir noktan yoksa niye göreceksin? Bir yere durarak bakarız, koşarak bakılmaz. Çünkü teoriye ne demektir? Durup bakmak. Nazar ne demektir? Durup bakmak. İnsan koşarak bir yere bakamaz göçebe insanlar, bilim, sanat, felsefe öğretemezler. Çünkü devamlı hareket halindeler. Ee, Tavakkuf etmek gerekir. Understanding diyorsun. Ne demek understand? Durmak. Durmayı gerektirir. Anlamak için duracaksın. Durup bakacaksın. Şimdi benim kastettiğim bir yerde durmaktır. Dolayısıyla biz gençlerimize o kurumsal hafızayı temsil eden hangi örneği, hangi temsili verdik de o çocuk bunu ee, en ilk fırsatta bırakıp gittiği hayır vermezsen tekrar ediyorum hemen etkilenir hemen o manevi üşüme dediğim benim manevi titremesini gidecek ee, ne olacak? Bilmemdir biraz içim. Sabit sulu faslı var mı? Nasıl ya, varalım, yapalım biraz değil mi? Fazla uzatmayayım ben belki. Evet on dakika daha. Da on bir şeyrekte. Sarkta mı programımız? Yani program. Kurulun... Daha da on bir ya. Daha Yok şimdi soru faslında yapalım ki. Evet. Çünkü benim şey metin bitmez böyle. Konu konuyu açıyor çünkü. Ee, soru kısmında belki arkadaşlarımızın yaptıkları okumalardan hareketle de sorularla. Iıı Şimdi ben meseleyi tamamlayayım o zaman. Bağlayayım, e, soru kısmına geçelim. E, kültürel sürekli o mimetik, genetik yapıyı devam ettirmek. <gülüyor> Yetiştirdiğimiz insanların e, örnek alabileceği temsilleri oluşturabilmek için bu kurumsal hafıza dediğimiz yapıları e, göz bebeği gibi kurmamız lazım. Bu bir eski tam olabilir. Bakın burada kültürcülük yapmıyorum. Bunlar bizim çağdaş yaşandaki durumumuzu engelleyecek bir hal almayacak embette. Çünkü geçmişin sıcaklığı bazen insanı rehavete düşürür. Orada çünkü oluşmuş, kurulmuş bir yapı var. Bu bize gerçeklikle, içinde yaşadığımız gerçeklikle iftibat kurmayı kaybedecek bir noktaya getiriyorlar. Ama kimliğimizi hatırlamak, devşirmek oradan temessüllerde bulunacak. Bazen bir bina, bazen bir cami, bazen bir han, bazen bir ağaç. Değil mi? Şimdi Avusturya'ya gittiğimde, sen da çok bulundun, askeri müziği biliyorsun sanırım. Askeri müzeye götürdüler gençler, tabii benim yok. Şimdi müzeye gittik, müzenin yarısı, ikinci evlerden kuşatmasını aldıkları nesnelerden oluşuyor. Yarısı, mezunan Mustafa Paşa'nın çadırı olduğu gibi duruyor. Değil mi? Zırhları, şunları, bunları. Anaokulu, bakın ilkokul bile değil. Anaokulu çocuklarını getirtiyorlar. Oraya oturtup 2-3 saat anlatıyorlar. Niye? Çünkü Avusturya bugün. Diyorlar ki, ben Avrupa, Avusturya niye Türk düşmanı bu? Genç bir herif. Arkadaş böyle yetiştiriliyor. Tüm kimliklerini buradan üretiyorlar. Çocukları ben hareket etmeyin, dinleyin bana tercüme edelim dedim. Hasta olur O zaman 5-6 yaşındaki zihni anlattıkları şey kimliğini Türk düşmanlığından türeterek. Şimdi şunu bakın çok yeri gelmiş için söyleyeyim. Bir millete, bir kültüre düşmanlıkla kimlik üretmek insan hastadır Ben Ermenilerin arasında yaşadım Kanada'da. Ermeniler, orada Ermeniler kastediyorum. Hiçbir şey olmaz ondan. Onlardan. Onun için Cumhuriyeti kurallara ben teşekkür ediyorum. Bize Yahudi, şey, Yahudi diyorum. Yunan düşmanlığı ya da Kafkas çünkü Kafkasya'da binlerce insan telef oldu. Soykurum uygulandı Çerkeli Çiçek'lere. Balkan Türkleri mahvoldu. Ama bakın dikkat edin bize böyle bir düşmanlıkla yetiştirmediler bizi. Çünkü o zaman küçük millet oluruz. Düşmanlık, nefret, kin bu duygularla büyüyen bir insan küçük insan olur. Çünkü tüm varlığını inşa etmek için başkasının yokluğunu varsayar. Kendi varlığını ikame edebilmek için hep başkasının yokluğu üzerine düşünür. Yok ederek var olur. Ama muhabbet, sevgi onun için tevhidin üçüncü ilkesi muhabbettir bizde. Sevgi, saygı, bu kavramlara yetişen insan büyük kuşatıcı, e, sentez yapan bir kapasite ulaşır. Şimdi orada Avusturya'da, şunu göstereyimize bütün hafızalarını, tarihsel hafızaları, kimliklerini ta 1683'te yapılmış, bitmiş bir hadisinden hareket üretiyorlar. Bu yanlış olabilir ama tavır esas itibariyle doğrudur. Şimdi bir soru, biz kimliğimiz, mesela kiliste insanların kimliğini hangi kurumsal hafızadan hareketle veriyoruz? Müzey var mı bilmiyorum, zaten müzey, sen de Ya topkabı Topkapı başka bir kültürde olacak. Yerli ziyaretten yabancı ziyaretçiye fırsat kalmaz. Biz yerli ziyaretçi falan yoktur. Bu topkavda fazla. 20 milyon insan geliyor. Ne kadar acaba yerlidir? Bakmak lazım. E çünkü o e, camilere gitmek, İstanbul'daki özel kolejler, İstanbul'daki kiliseler dolaştırıyor çocukları. Sonra diyorsun ki bu çocuklar camiyi savunmuyor. Bakın Milletin Deriununda bir yapı var. 2015'ten uzun gördük ama bu yapı bu şekilde devam ederse Allah korusun bir daha bir felakette tezahür etmeyebilir. O küller bir şekilde tutuştu. Ama köz varmış demek içeride. O közleri söndürmemek için bizim bu kurumsal hafıza dediğimiz haliseyi, kimliğimizi e, temsil eden yapıları, gençlerimizi oradan temessül etme e, imkanı verecek yapıları muhafaza etmemiz lazım. Bu birinci derece üniversitede görevidir. Bizde üniversiteler işlevini yapmıyorlar. Yanatılmış bir halde İstanbul'da zaten üniversite iş yapması mümkün olmaz bir ülke oldu 15 milyon üstünde de. Ama Anadolu'ya gittiğimde de görüyorum. İşte buş üniversite şehrin dışında, o üniversite şehrin dışında şehirle bir alakaları yok. Bu e, üniversitenin görevidir. Yani kimlik inşası üniversitenin, kişilik inşası ise kimsin kültürünün işidir. Kimlik çünkü üst bir yapı olduğu için bunun teorik arka planını, kavramsal arka planını, modellemelerini e, üniversite yapması lazım. Bakın bir şey anlatayım, biteyim. Güzel bir hatıradır, hep anlatırım bunu. 94'te Mısır'a gittim. 40 gün kaldım. 12'de işimiz bitiyordu. 12'den sonra da geziyorduk. E, eşim gelmişti, gelmişti, Şükran'ımla birlikte. Bir olarak e, ne arıyorsun? Kale'de Osmanlı eserlerini arıyorsun. Selçuklu eser. Selçuklu yok ama orada Bir tane yok. Sadece eski Kale'de kalenin içerisinde küçük minyon tipli bir Sultanahmet var. O da Mehmet Ali Faşa'yı atmış. İçinden dedim ki kendi kendime yahu bu e, Arap Milliyetleri haklı dedim herhalde. Hiçbir şey yapmamış bizimkiler oraya. Sonra döndüm. Tabi bunu bastırdım. İtiraf etmek kolay değil. Döndüm, üç ay sonra bir ilan fakültede 16 ve 17. yüzyılda kaynedi Osmanlı mimarisi Hamburg Üniversitesi'nde bir Mısırlı kadın profesör. Tamam, benlik, gittim. Ondan sonra tüm Arap ülkelerinin konsolosları oturuyor İstanbul'daki. Çünkü tanınmış bir hanım, Arap, Mısırlı sanat tarihçisi. Ve tıklım tıklım salon dolu İngilizce konuşuyor, bir kulağın tercümede bir kulağın İngilizcesini diyor yani. Paralel gidip diye. Şöyle başladı cümleye. İstanbul'da, İstanbul'da, diyor, Türk Aratlar, İstanbul'da, İstanbul'da bir Türk Aile'ye gittiğinde, ataları buraya ne tür eserler bırakmış diye merak edip gezdiğinde hayal kırıklığına var dedi. Dur dedim ya, bu beni anlatıyor. Meğer benim gezdiğim, Şükrü Hanım'la birlikte gezdiğim eserlerin yüzde sekseni Osmanlı eseriymiş. Ama Osmanlı kimlik konusunda hassas olduğu için eğer Abbasi dönemindeki bir mahallede eser yapıyorsa Abbasi mimarisi yapıyor. Torun oğulları mimarisi ise torun oğulları O şehrin kimliğini, kişiliğini bozmuyor ki o Arap kimliği, oradaki Mısır kimliği törpüler misin? Çeşmede bile ya kadın öyle haklar gösterdi ki ama en çok zevk aldığım bu değildi de. O Arap büyük, e, konsol, şey, e, Ülkenin konsoloslarının yüzü çavuş gitti. Hepsi papaz gibi böyle. Kadın dedi ki peki dedi şehir büyüyor. Şehir büyüyor değil mi ya yani nüfus artıyor. Şehir büyürken mimari nasıl yapacaksın ne yapmış Osmanlı orada? Hangi bölgeden büyüyor diye bir Toluoğulları bölgesinden ya da Çerkez bölgesinden. Dış mimari. Çerkez mimari ya da Tolunoğlu mimar. Çünkü şey, şey, mahallenin gönülü İçte ise tüm Kaire'de uygulanmış mimari çeşitlerin sentezlemesi. Orada da Osmanlı mimarı kendi yaratıcılığını konuşturuyor. Kadın dedi ki bu neyi verir dedi. Continuity. Süreklilik duyuşu. Çünkü Müslüman duyuşu süreklilik duyuşuna dayanır. Niye? Bu aynı bu cümleysel. Çünkü Yavuz dedi Mısır'a girdiğinde ulema senin burada ne işin var deyince Balkanlarda kefereyle savaş dediğinde atan dedem Hz. Yusuf'un ülkesini yönetmeye geldi. Diye cevap verdi. Şimdi bakın bu çok önemli bir şey bu kontinüde süreklilik onun ölümsüzlük duyuşuyla alakalı. Kendini öyle bir yere nispet ediyor ki adam Hz. Yusuf nire? Osmanlı Devleti nire? Öyle bir süreklilik duyuşu veriyor ki o kimliği öyle bir zaman içerisinden idrak ediyor ki onu top tüfekle atamazsın arkadaşlar. Kimlik deyip geçme. Ya ben soru kısmını boş versen, ben konu konu açıyorum. Evet. Kimlik Antep'i de boş ver. Kanteri boş sahibi onlar. Şimdi ben Mehmet, benim kardeşim nasıl kırar mı? Şimdi kimliği bu kadar önemli ki? Ben bir toplantı dedim ki hep konuşuyoruz, kaybettik. Şöyle niye kaybettiğimizi hiç güzel düşünmüyoruz. Niye kaybettik biz? kaybettim. Nedir bu kimlik? Bakın bir yine bir olay anlatacağım yaşadığı Kudüs'e gittik. Kudüs'te Halil İbrahim kapısı var. Gittim değil mi oraya? Ne yazıyor orada? <gülüyor> La ilahe illallah İbrahim Halilullah. kelime tevte bunu nasıl koyarsın sen? Osmanlı inceliği bu. E bu Suud'un fetvasıyla konuyu biliyorsunuz. Çünkü üç dinin mensupları var bu şehirde. Üç dinin kimliğini temsil ediyor. Rencide olmasın diye kardeşlerimiz. Fetva ile oraya La İlahe illallah İbrahim Halilullah konuyor. Oranın ana kapısı. Tamam, burası bize. Şimdi al beni, İkinci Dünya Savaşı'nda bizi yeniyorlar biliyorsunuz İngilizler. Şehri teslim ettiğimiz bir yer var. Orayı her gün orada, her yıl orada tören yapıyorlar, hafızalarını tazeliyorlar arkadaşlar. Her yıl Osmanlı subayından, komutanından şehri anahtarını teslim aldıkları yere bir düzenek kurmuşlar. Her yıl orada tören yapıyorlar. Tören imana gelmez. Namaz gibidir tören arkadaşlar. Namaz nasıl Cenab-ı Hakk'a ibadet etse, tören de kültürün kendi kendi ibadetidir. Böyle görebilirsiniz. Şimdi al diyor ki ben şehre atımla gireceğim beyaz atımla. Çünkü Halil kapısı ince uzun at için yapılmış belli. Atımla gireceğim beyaz atımla diyor. Şimdi bakın yenilmişsin teslim olmuşsun. Şehrin teslim anlaşmasını imzalamışsın. Anahtarı da vermişsin ama bir şeyi vermemişsin. Neğini, kimliğini vermemişsin. Osmanlılar diyorlar ki Osmanlı subayları, askerleri atın üstünde bu şehre ya vali girer ya sultan girer. Biz bu İngilizi atın üzerine buraya sokmamamız lazım. Nasıl sokuyoruz? Genişse ne yapıyorlar? Bir gecede kapının tarihsel dokusunu bozmadan küçültüp genişletiyorlar. Ve arabasıyla girmek zorunda kalıyor. İşte kimlik budur tamam mı? Savaşı kaybetmişsin ama ka şeyini onurunu o dik duruşunu e koruyorsun muhafız diyorsun. Kimlik bize bunu verir. Şimdi biz her şeye başımızı eğmemizden her şeye eyvallah veririz. Nedeni bu? Maddi olarak yenilmek önemli değil arkadaşlar. Kaybedersin kazanırsın. Ama burada yenildiğin zaman burada kaybettiğin zaman bunun telafisi çok zordur o kimliği yeniden inşa etmen lazım. O kurumsal hafıza e, dediğimiz bu yapılar bizim bu kimliğimizi, bu dik duruşumuzu e, sürekli kılacak e, yapılardır. Bunu muhafaza etmenin kurumsal kimliğimizi, e, hafızamızı muhafaza etmenin yollarını ciddi bir şekilde bulmamız lazım ki o dik duruşumuzu muhafaza edebilelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağolun var. 15 dakikalık bir soru fazla koyabiliriz. şey 20 geçiyor. var mı soru, soran yoksa her şey çok açık, sade. Buyurun hocam. Öncelikle konferansınız için çok teşekkür ediyorum. E, benzer konular üzerinde Mehmet Sarıoğlu'cunla e, geçen konuştuğumuzda benzer bir soruyu ona da sormuştum. Şimdi bizim için aslında anlattığınız şeyler biraz çok geç. Çünkü çocuklarımız artık apartman dairelerini de bilmiyoruz. Işte bir bir buçuk metrekarelik eee bir buçuk metrelik tavanlar yani kubbe görmüyor çocuk. Eee çok katlı yapılar. Hatta işte eee hocam da o zaman söylemişti Kabe'nin karşısında kocaman bizim gerilgimizi gösteren iki tane eee gökdelen var. Şimdi bu bize umutsuzluk mu vermeliyim? Yani yok, burada aynen. burada yetişen çocuk gözü kubbe görmemiş, revakı bilmeyen çocuk bize bir gelecek vaat etmiyor. Hiç umut yok mu? Ya yani bundan sonra ne yapılmalı? Bu çocuğu e, yani hepimiz bunu kabullenmiş durumdayız. Yani ben şimdi oturduğum apartman dairesinden çıkıp bahçeli bir köy evinde oturmayı Yok bizim... yok, yok, bundan çıkmaz. Şimdi çok güzel bir soru. teşekkür ederim. Şimdi İstanbul'da benzer bir tartışma yaptık. Mahalle kültürü savunuyor bir grup arkadaş. Mahalle kuralım işte mahallede hatta köpek bile mahallenin köpeği bile herkesi tanıyor filan. Ya İstanbul'da nasıl mahalle kuracağım artık? köpeğin o kadar hafızası olmaz bir kere. Bir apartman Şimdi kültürcülük diye bir şey de yapıyoruz. Ee, bir nüfusu nereye yerleştireceğiz Yani İstanbul'un nüfusu en kalabalık olduğunda 700.000'de ya. En kalabalık oldu. Şu anda atıp, niye Dolayısıyla kültürcülük yapalım demiyorum, yani site olmasın, mahalle olsun, yani site olsun, önemli olan orada senin değerlerine oraya entegre etmiyor, yoksa sitenin olması, apartman olması, diye. yapacak başka bir ileride belki de biz gökyüzünde bina yapacağız, hava kirliliğinden dolayı kim nasıl yapacağız, bilmiyoruz. Belki uzayda yerleşeceğiz, onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla şöyle arkadaşlar, konuyu uzaklayayım da, şimdi medrese konusunu vereyim de ne demek istediğimi, çünkü çok çarpıcı bir örnek, medrese seviciliği var değil mi Türkiye'de? Ben özellikle Albo'ya gideyim ve açalım kuralım. Ya kardeşim, ben Medeseli icraz aynı zamanda. Hem modern okuldu hem klasik okuldu. İcaz yani. Dolayısıyla biliyorum, dışarıdan konuşmuyorum. Meseleyi yanlış anlıyoruz. İnsanın iş yapma fonksiyonu ile o iş yapma fonksiyonun gerçekleştiği ortaya çıkan kurumu birbirinden ayırmamız lazım. Medrese Müslüman insanları, gençleri nasıl eğiteceğiz sorusundan ortaya çıkmış tarihsel bir cevaptır. Karahanlılar icat etmiştir, Selçuklar yaygınlaştırmıştır. O fonksiyonu icat ettiği müddetçe, medeseler çok önemli bir iş icat ettiler, bitti. Bugün üniversite, yani üniversite ama bakın, Osmanlı Darülfünün yaptı bunu. Hı. Kendi kimliğine uygun, kendi değerlerini taşıyan bir yapı kurdu, çağın gerektiğini, biz işi, ucunu kaçırdık. Anlatabiliyor muyum? Üniversite niye Darülfünün, şimdi Araplara gidiyoruz değil mi? Arablar bu konuda bizden daha hassastar. Camia diyor adam. Niye üniversite? Üniversite ne demek? Külliye demek ya. Külli kelime, külliye kelimesi, kulliye kelimesinin tercümesi de üniversite. üniversite. Üniversite, bilgiyi bir araya getiren. Anlatabiliyor musun? Kulliyeye diyebilirdik. Tarifini demiş atalarımız desin. Yani anlatabiliyor musun? Mesele, mesele kurumun kendisinden çok kurumun temesi, et, tecessüm ettiği bu değeri de muhafaza etmek lazım. Anlatabiliyor Mahalle kuramayız. Mendeseyi kursak ne yapabilirsin? Ya yani emsile bina maalesef em okunuyor yani. Benim oğlum bina okur, döner döner yine oku. Bir şey can vermez. Önemli olan burada çağdaş bugünkü dünyada bir gencin alacağı eğitim ve cevap verecek bir kurum kurmaktır. Bu kuruma medrese de diyebilirsin, mektep de diyebilirsin, külliye de diyebilirsin. Bana ait bir şey söyle tabii şüphesiz. Niye üniversite? adı ben anlamadım ki? Lafızları değiştirerek, yani helaya tuvalet diyerek ne yapıyoruz yani? Ne, farklı bir şey mi oldu? Lokantaya restoran diyerek, berbere kuaför diyerek bizim böyle bir zaafımız var. Lafızlarla düşünmek. Hani Lazar'ın dediği gibi ahmaklar lafızlarla düşünür. Manayla düşünmüyoruz yani. Lafız sözcüğü değiştirdiğimiz zaman önümüz açılacak, uçacağız zannediyoruz. Helal helaldir ya. Restorantı restoran. Ne demek restoran? Yani Lokanta işte. Lokantada Türkçe değil zaten. Aşağıda, aşedi. Ha. Hayır, diyelim ki lokanda yerleşmiş. Niye değiştiriyorsun ki? Ben berber, bu kuaföre gidiyorum. Hadi lan orada. <gülüyor> Her şeyi buna çevirdik. Ya lan, bunu bırakma. bu derinlik. Bakın derinliğimizi kaybettik. Çünkü hafızamızı kaybettik. Hafıza yoksa derinlik yoktur. Tarih, düşüncenin derinliğidir. Derinlik katıyor bize çünkü geçmişe doğru bizi taşıyor. Ama geçmişe doğru taşırken geçmişte kalmamız da gerekiyor. Fonksiyonları öncelememiz lazım. Dolayısıyla biz apartman meselesi değil mesele bence. O apartmanı kendi inançlarıma göre organize etmek. Mesela. Ben yüksek katlı bina yapmak zorundayım. Bu nüfusu başka türlü yayamam. Yergiler olmaz. Ama tutup da apartmanı niye ben Fransız'da, ya nereye gidersen git aynı binalar. Ben şimdi Türkiye'de hiçbir şey şaşırmıyorum. Biliyorsun bir şehre aynı İstanbul, kötü bir İstanbul'da bizim. Hani Turgut sen sever Paris'e gideceğe ne dedi? Niye biyazı yazdı? Bunu Türkiye'de demek kolay değil. Paris'e şehir diye salaktır dedi. Ne şehri dedi ya? Yapay bir yapı. Ya şehrin bir değil mi bir ruhu olacak. Benim kastettiğim o. Yoksa e, başka çaremiz yok. Maliyevlere istekler. Herkese iki katlı cumbo ne evler falan var? Mümkün değil o. Böyle yani birini bir zaten. Kardezin bir taklidi ne yapacağız o zaman? Ben biraz da benim şeyi de koruyayım yani. Gençler sorsan, en gençler değil de. <gülüyor> <gülüyor> sonra sizinle hocam konuşuruz sonra. İhsan hocam öncelikle üniversitemize geldiğiniz için çok teşekkür Önce ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ee, misafirler. Ee, ben bir sorum hocam yalnız e, tam olarak anlatımınız konuyla alakalı değil. Ben e, Profesör Doktor Ahmet Arslan'ın e, bir sözünü size söylemek istiyorum. Ya söyleyeyim. şu ünvanları söylemeyin arkadaşlar. Yok yok, seni için Bu ünvan sapıklığını bırakayım. Çok meraklı ben. Yo, yo, sen için demiyorum ha. <gülüyor> Vesile olun, sağ ol. Biz üniversiteyi yeni kuruyoruz. Ben rektörüye dedim ki, hocam dedim, odalara ünvan yazmayalım. İlla koyacaksak, biz hocamdan öyle gördük. Hocamdan. Doktor denir, gavurlar hep öyle yaparlar. Çünkü doktordur esas olan. Biz bu ünvanları kolay mı kazanıyoruz İhsan bey <gülüyor> Ya hocam dedim tamam amele değilsiniz tabii yani burada olduğunuza göre kolay kazanmıyorsun da ya bunu de bir böyle çıkartmadan bir anlamı yok. Roman yazıyor adam profesör doktor bilmem ne ya roman bu be. Ya bunu biz bu psikoloji açmamız lazım diye söyler Vesile oldu teşekkür ederim buyurun. Hocam sorum şu şey Ahmet Arslan diyor ki bir konferansında Dücane Cündioğlu ile yaptığı bir konferansında Türk devleti vardır Türk toplumu yoktur. Yahudi devleti yoktur, Yahudi toplumu vardır. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Türk toplumu yoktur diyor mesela Ahmet Arslan. Afroizmalar zihniketler. Düşünceyi öldür. Afroizmalar ve cizeler. Ee, bunlar biraz afroizma. Bunların hiç gerçeklik payı yok mu? Var. Ama bütün bir gerçekliği temsil etmezler. Türk toplumu yoktur, Türk devleti vardır demek, Türk tarihini bilmemek demek. Kardeşim, klasik metin okumadan bunları nasıl söylüyorlar, çok merak <gülüyor> ettim. Çok entesan bir şey bu. Adam diyor ki, İbn-i Rüşt'ün hiçbir kitabını okumadım ama İbn-i önemli kanaatleri var. yani bunu bir toplantıda, sağımda adam söyledi, elimi şöyle tuttum, Şu, çakacaktım bir tane. <gülüyor> Bazen Karadeniz'de şey gelir bizde. Bunlar doğru değil. Kısmen doğru bir şey var tabi, Yahudiler çünkü vatansız. Ve devletsiz yaşadılar 2500 e ama Türkleri Yahudiler'le kıyaslamak doğru bir değil. Onlar e, Tevrat'ı vatan bildiler. Meşhur Ben Grönül vardır. Biz kitabı korudu, kitap da bizi korudu diye. Bak bu da hükümetçi kurumsal ne hafıza. Yani biz Tevrat'ı koruduk. 2500'ün o da bizi korudu. Yahudi kimliği, Yahudi vatanı, 2500'ü e Tevrat'tı. Anladın mı? Türkler için bu benzer şey söylenir. <gülüyor> Her zaman bir Türk toplumu vardı, olmaz olur Şimdi, hani nereden anlatayım, yani demiş ya, neresini düzelteyim, Yusuf'tu, Musa değildi, kuyuydu, bilmem ne de değildi, vardır ya, neresini düzelteyim? Bir şey sorayım söyleyeyim. bir şey sorayım sana. Bir cariye, saraya getirmeden önce kaç yıl eğitimi nerede görürdü? Hocam, gittiğim kadarıyla haremde ama, yani Bakarım kaç yıl, mu? nerede eğitim gördünüz mü? Türkmen köylerinde. Yeniçere'ler, tüm Yeniçere'ler olacak gençler yedi yıl Türk menküvelerinde eğitim görür arkadaşlar. Osman, şimdi, Osmanlı niye Türk kimliğini önemsemedi? Lan yüzde olsun, bir önemseysen seni boğarlar ben. sen Türk'ü, Müslüman nüfus bile belli yerlerde çok az. İstanbul'un nüfusu hiçbir zaman yüzde kırktan fazla Müslüman olmadı Abdülhamit Dönemi'ye kadar. Yüzde elli Abdülhamit dönemi. Dünyanın şehri, büyük şehri bu. Herkes var burada. Son derece dikkat. Mısır'ı fethettiği zaman Yavuz hangi dille Mısır'da tellalları bağırttı? Bilmiyorum hocam. Türkçe. Yavuz salak mı? Bilmiyorum <gülüyor> oradakilerin adam Arap olduğunu. Tüm Memlük esirlerine ne elbisesi giydirtti? Türkmen elbisesi. ve <gülüyor> göstermek için. Arkadaşlar öyle değil. Bizim IQ'muz ondan IQ'sun çok altında olduğu için yaptıklarını anlayamıyoruz. Olur mu öyle şey? Olmasalar, onlar o şeyi o siyasi büyük O kadar büyük. Anadolu'ya kaç milyon Türkiye'de arkadaşlar? Anadolu'ya geldik diyorsunuz tabii. Hep hatırlamanız elbette gelmiş olur. Kültürü kastediyorum arkadaşlar. Anadolu'ya girdiğimizde Anadolu nüfusu 10 milyon. Ve bunun büyük bir kısmı Ermeni. Sen gelmişsin taş çatlasa en fazla miktar 1 milyon. Nasıl dönüştürdün bu şeyi? Anadolu. Yu? Bakın 1204'e kadar Ortadoğu Hititçe konuşuyor. Hititler 1200 milattan önce 1200'de yıkılmıştı. Kültür öyle bitmez. Hititçe konuşuyor Ortadoğu'da. Biz onları erittik. Hala Urartuca konuşan Van'da insanlar var. Urartı devleti kaçta kuruldu? Kaçta yıkıldı? Kolay mı 1 milyon insanla bu kadar insanı dönüştürmek, eğer bir toplum bilinci yoksa? He? Onlar çok vecizevi cümleler yani. Katılmıyorum. Başka? Gençlerden yoksa? En gençler. Var hocam. <gülüyor> Şehrinize hoş geldiniz hocam. Teşekkür İslam düşünce tarihini okumaya nereden başlamalı size göre? Şimdi bu neye benzedir biliyor musunuz? Burada bir doktor konuşuyor. Benim şu hastalığım var, ne ilaç alayım mı benzedir? Seni benim önce bir muayene etmem lazım. <gülüyor> de, ne de muayene edelim. Nedir muayene? Boyunu tespit edip, ona çözülmek. Göz, gözden geçirmek ve somutlamak demektir. Somutlamak. Ee, aynı kelimesi Arapçadan, aynı dışta var olan demektir. Muayene, aynı göz. Senin önce bir muayene etmem lazım. Sonra teşhis etmem lazım. Teşhis ne demek? Hastalığını somutlamak. Sonra da tedavi etmem lazım. Değil mi? Doktorya çalışıyor. Şimdi arıyor beni arkadaş, tanımam, etmem, bilmem, e-mail Hocam ben şu konuyu çalışırım, nereden başlayayım? Hiçbir yerden başlama. Bilemem onu öyle. Bakın, seni geçiştirmek için cevap verebilirim. Falanca kitabı oku. Bu doğru değil. Ben seni tanımam lazım, bilmem lazım, dilini bilmem lazım, kültürünü arka planına. Öyle kitap vereyim ki hoşuna gitmez. Ahur gelebilir, sonra mesuliyet almam ben. Değil mi? Aklın yakasına gitmeye başlarsın. Çengelköy havası gelir filan. <gülüyor> Bak burada hocalarımız var. <gülüyor> Aynı bölümden mevzunuz hocamla. Benden bizim ağabeyimiz 3 yıl önce. Sabri burada. Bek çok arkadaşımız var onlara sor. Olur mu? Gördün mü Nasıl cevap verdim? <gülüyor> Başka? Evet artık buyurun efendim. Sırayla buradan gelin. Hocam, bir medeniyeti inşa etme için e, önce insanı inşa ettik. Kesinlikle. Değil? İnsan yenilenmeden i̇nşa hiçbir şey yenilenmez. İnsanı e, inşa etme için de bilim ve e, kültürün tatavuratı gelişmişliği e, özgür irade ile Evet. Özgür iradenin önünde engeller var mıdır? Mesela üniversitedir, dini anlayıştır, statükodur. Bunlar nasıl bir şey var? zor bir soru. Ee, hem yazılı hem de konferansta fert yetiştiremeden medeniyet kurulmaz. Amen tüm devamını işledim. Amin tüm nedir? Ben iman ettim. Biz iman ettik değil. Herkes bireysel olarak iman eder. Dinde bile, dinin bile temelinde fert vardır. İbn Arabi Fusus'un son kısmına adı Peygamber biliyorsun Fusus çok zor bir metindir. Özelliği her peygamberin bir özelliği vardır. Bir sonraki peygamber bir önceki peygamber özelliğini içeri yeni bir özellik getirir. Bir yorumdur bu tabii. Hazreti Peygamber'e gelince iki özelliğinden bahseder. Birincisi ferdiyet, ikincisi cımar, estetik. Dolayısıyla ferdiyet, İslam dininin esasıdır. Çünkü mükellef olabilmek için yani Cenab-ı seni muhatap alacak, sana teklifte bulunacak, sen mükellef olacaksın, halife olacaksın. Bunun asgari şartı ferdiyetti. Ferdiyetin önümüzdeki ihtiyardır. Ne demek ihtiyar? İrade'den farklı. Yapmama özgürlüğü. ...ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Bunu kuramadığımız zaman bu bileği... kesinliklemediğini demediğini kuramayız. En azından yaratıcı insan yetiştiremeyiz. Özgürlük, özü gürleşmek demektir. Yani bir insanın özünün... ...açılacak, yayılacak, akacak bir mecrasının olması demektir. Bu yoksa o öz, gürleşemez, dolayısıyla özgürlük olmaz. Kesinlikle bu irtibat doğru bir irtibattır. Bu ne kadar var, ne kadar yok... ...onu da herkes irfanı bırakıyor. Ben burada rahat rahat konuşuyorsam vardır ya. Değil mi? Evet. Beni engelleyemem. Hem yani Türkiye'de fikir etmek Büyük sıkıntı. Ha, sen fikir ettin de sıkıntı oldu, değil mi? Ya ben 28 Şubat'ta bir de radyo programı yaptım. Ben Kimse beni engellemedi. Ha, Politik hesabım varsa kusura bakma karşıdaki salak değil. Şimdi Türkiye'de her fikir politika endeksli olduğu için Bir çatışma ortamı çıkıyor, politikan dili o. Bana kimse niye bir şey demiyor? Çünkü politik hesabım yok. İktidar hesabım varsa, politik, ekonomik ya da toplumsal bir iktidar hesabım varsa kusura bakma karşıdakiler sadak değil, adam olduğunu öldürüyorlar. Değil mi? İktidar için birbirini öldürmüyor mu her yerde insanı? Fikir, fikir olmak bakımından ben şimdiye kadar hiçbir sıkıntı duymadım, öğrettiğim fikirler yaptığım eleştiri. Elbette bazıları rahatsız edecek, bazıları sana karşı eleştiri yapacak. Hatta ayet yazıp altına küfür etkilenler de var. O söyleyi çok müthiş, dindan adamlar var. Hem sinikaf hem ayet. Tabii tabii ben bunları çok alıyorum. Ha. Bu başka ama büyük oranda bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Fikir etmek. E, herkes açık üretebilir. Buyurun efendim. Hocam şimdi Türkiye'de e, 12. 13. asırda kurulmuş bazı şehirler kendilerini 19. 20. asırda kurulmuş şehirlere benzetmekle övünüyorlar. İşte Anadolu'daki bir şehir Paris gibi oldu. New York gibi oldu. Bak işte orada bir örnek ne? Evet. Paris. Evet, kahramanı olmadığı için yeni türeme kahramanlığına sahip çıkıyor. Peki bu kurumsal hafızası olan ömür katılan mimariyi oluşturmak için zihinsel dönüşümün e, oluştuğu mimarlık mühendislik fakültelerinde bu farkındalığın oluşturulacağı dersler var mı? Bu işin pratiğini yapan belediyelerde, bayındırdık bakanlığında sizden ve bu konuyu çalışanlardan danışmanlık hizmeti alıp da dönüşümde bir başlangıcın oluşmasına yönelik faaliyetler var mı? son şeyi, dua alıyorum ve oradan Allah korusun diyorum. danışmanlık malışmalık, o tür girmem de bir yazı yazdım ben. o başka bu başka felsefesi ya da günümüz din dini eleştirisi diye. Benim yazım vardır. Konuşmaya gelince konuşuyorlar, doğru. Zaten o yazı yazmanın nedeni de mimarlar beni bir yazından dolayı mimarlar üzerine bir yazı yazmıştım davet ettiler. İçeride inanılmaz şeyler konuştular. İstanbul mimarisinin insancılığı, cartücürtü, halbuki dışarıdaki o eserleri yapanlar hepsi oldu. Ben de tanıdığım, hepinizden bildiğimi dedim ki, ya burada ne güzel konuştunuz dedim. Dışarıda yaptıklarımız, ya hocam o başka, o başka. Şizofreni bu işte, değil mi Müslümanca inanıyor, Katolikçi düşünüyor, protestan yaşıyoruz. Maalesef, Türk Can Sefer'i sempozumu yapıyoruz. Ama Turgut Can Seferi, fikrini katletmek için de iş yapıyoruz. İşte bu lafızla manayla yaşamak, ne diyordu Ahmet Yesevi, önce sonra binler? Lafızla yaşamak, bir riyakarlık üretir. Manayla yaşamak, ihlas üretir. Ve bu riyakarlık bir süre sonra, kamusal riyakarlılardan işiyor. Herkes bir rol yapıyor yani. E, bilgi yok. Şimdi bir üniversite, ismini vermeyeceğim, gözünün üniversite, muazikar kesin. E, bu sorumuzu ciddi alıyor. Ve muazikar mimarları topluyor, diyor bize bir kampüs yapın. Yaptıkları kampüs. Diğerlerinden farkı yok. Ama çocuklar suç, suçsuz. Şöyle diyorlar. Hocam başka bir şey bilmiyoruz ki. Kahramanı yok. Yani biz bunu biliyoruz. Bunu öğrendik. Ha bu öyle kolay değil. Medeniyet kurma kılavuzu yoktur. Müslümanlar da bir kılavuza göre bu işleri yapmadılar. Kendi ilkeleriyle gerçeklik arasında ilişki kurup o gerçekliği o ilkeleriyle dönüştürdüler. Bizim bunu yapmamız lazım. Yani ilkelerimizi dedik ya asıl cüz-i külliyata göre dönüştürme işidir. Bizim bir külli ilkemiz olacak ki cüz'ilerle tek tek olgu olarak karşılaştığımızda onun anlamlarına dönüşüzebilelim. Mesele budur. Hani zor bir iş değil bu. Bir zaman ister. Ama önemli olan yola çıkmak. Bizim niyetimizi düzeltmemiz lazım. Hani yine böyle bir cümle vardır. Uyuyan insan uyandırmak kolaydır. Uyuma numarası yapan insan uyandırmaz. Biz uyuma numarası yapıyoruz. Bir türlü yanmıyor adam. Çünkü zaten uyumuyor ki bizim meselemiz bu bence. Niyetimizi tahsiye etmemiz lazım. Efendim son bir soru alıp sorular atmaya başladı. Buyurun efendim. Sonra siz de bitirelim. Hocam değerli sunulmanız için teşekkür ederim. Estağfurullah. Dikkat ettik. Baya keyif bir toplantı. E, son günlerde Türkiye gündemine düşen iki batı orijinli kavram var. E, deizm ve ateizm. Hatta başörtülü ateistlerden bahsederek son kadar yapamazsınız. <gülüyor> Ben iki şeyim o zaman. Zaten planlayarak geldim. Ruh bu kadar rahim midir? Yani başörtülü ateistler gündeme gelen gelecek kadar, Türkiye'de yer işgal edecek kadar böyle bir şey varsa hakikaten e, şahsızlık olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bu bir müfett olayı mıdır yoksa bir e, büyük bir e, depremin özcü izleri midir? Evet. Hocam ben soru sorsam benzer bir soru. Tamam sorun efendim. Ben zaten şeyi andeyim, üst andeyim diyorum ne de diyor, diyor? üstelere başladı böyle. Hocam sizde bu beyzin ve fotomalarda gündeme gelen e, olayın e, beraberinde birlikte siyasal iktidarın reddiyle İslami kültürel hafızanın reddi e, mümkün mü görünür? Yani mümkün mü? Abi ne dedim, ben anlamadım. <gülüyor> Çok ağır cümle oldu yani. Bu 12'yi de geçtim saat diyor? Yaklaşıyor <gülüyor> biraz. Başka bir size saat. E, siyasal iktidarın ben redde olarak yorumluyorum. Niye mi, bir de İslam'ın... Bir tepki olarak yorumluyoruz. Evet. Kültürel hafızanın reddi anlamında adlandığım evet. için bu bir e, şu an <gülüyor> toplumsal yapıya durumu, kültürü gözlemle alırsak bir mümkünlüğü veya bir zorunluluğu görünüyor mu? Şimdi inşallah 1 Mayıs'ta bir e, söyleşi yaptım. Orada bunların hepsine cevap veriyorum aslında. Hı. Çünkü evet kendimi tutayım da tweet gibi malzememi vermeyeyim. Söyleşin başı şu bizim camia muhasker camia bali ama akil değil. Başlığı da böyle koydum. Çok, sanki çok yumuşakmış. Şimdi arkadaşlar bir kere ben orada benim durumum şuna benziyor. Ee, şöyle bir şey cümle kurduğumu düşünün. Türkiye'de kuraklık artıyor. Çünkü suyu kötü kullanıyoruz. Nitekim bugün evden okula gelirken elma ağacının kuruduğunu gördüm. Ben böyle bir cümle kurdumum varsa. insanlar kuraklığa dikkat kesilmiyorlar. Suyun kötü kullanılığına dikkat kesilmiyorlar. Herkes elma ağacına dikkat kesiyor. Niye elma ağacı şeftali değil? Niye 40'tan 50 tane değil? Hepsini saydırma. Hepsi bir anlamı oldu. Ya kardeşim en nikaj fi teşbih bir ne Neyse de bir rica. Külli bir kurallı ya. Örnek üzerinden tartışma olur mu? Örnek anlattığın fikri timsir eder anlamana yardımcı olur. Tamam. Ha, burayı anladım. Burada demek ki teorik düşünme kapasiteleri düşünüyor. Ama bu ne zaman gündeme geldi? O da TV bunu haber yaptığında. Kendi istediği gibi. Bizim muavzeler kesimin kendi sorunuyla yüzleşme, bunu idrak etme, bunu kavramsallaştırma, bunu modelleme ve çözme yetisi yok. Nef e eleştirdiği, ötekileştirdiği, insan aslında bizlidi ve hayranlık duyduğu belli. O yazdığı zaman, başka bir işaret ettiğinde kendi sorununu dikkate alıyor. Ben öyle bir şey demedim, deizmle alakalı bir cümle konulamadım. Ben bir örnek verdim sadece. Benim orada vurgum, temsil inançla temsil arasındaki lazım mevzum ilişkisi imal edildi. Yani biz bir şeylere inanıyoruz ama bunu temsil edemiyor. Bu da gençlerin itibarsınlaştırmaya e, neden oluyor. Bunun sorusu şu şudur. Benim anlattığım o. Ama bunu karşı taraf kendi doğal olarak lehine kullandı. Bizimkiler de tırnak salaklama atla durar işe. Çünkü akil değiller. Dertler de bu sorunları çözmek değil. Kesin başka şeylerin peşinde. Yoksa bana bir sürü e, BBC'den, şuradan buradan konuş, söyleşi teklifi geldi. Tek bir cevap verdim. Ben kendi yuvamın sorunlarını komşuna konuşmam. Bak bu benim şeyim, sorunum. Sorun niye tespit edilir? Çözüm için. de bunu konuşmak isteyen insanın bir çözüm teklifi var mı? Yo dalga geçecek benimle. oynayacak. Bana ne? Ben niye konuşayım ki? Ben kendi evimin sorunlarını komşuyla konuşmam ama apartmanın sorunlarını komşuyla konuşacaksın. Dolayısıyla bu bizim kendi iş sorunumuz benim aidiyet duyduğum camiayla alakalı. Ee, ve o camianın eğitimcilere yaptığım konuşmam YouTube'ta var. Bunlar dinlesinler canım. Yani dinleyen insanların bir şey çözme derdi yok yani. Onu da nasıl bir iktidar e, aracı dönüştürebiliriz? diye yani şey yapıyorlar. Ben vazifemi yapıyorum. Ee, onu söylerim. Ee, mensubiyet mesuliyet yaratır. Mesuliyeti yerine getirmezse mahcup olursun. O mahcup olmak için vazifemi yapıyoruz. kim ne yapar, ne eder? Siyasetin dili farklıdır. Türkiye'de böyle de bir problem var. Herkes aynı düşünsün, evet. istiyoruz. Asker, askerci düşünecek. Politikacı, politikacı, bürokrat, bürokrat, akademisyen, akademisyen. Bu sorunları idrak etmeli, çözme becerimizi artırır. Herkes aynı düşünürse, o zaman büyük bir felaket. Onun için, örneklemeleri yanlış yapıyoruz. Cumhurbaşkanı böyledir. dedi, ya o işini yapıyor zaten, öyle diyecek tabii, ne diyecek? Onun dili o, benim dilim başka. Ben ona gibi konuşsa, o benim gibi yanlış olur. Anladılıyor mı? Ben uyarıcı görevimi, e, tespitlerimi paylaşıyorum. İsteyen bunu alır. Ha, öbür mesele ilgili onun araştırma yapmak lazım. Türkiye'de deizm, ateizm, neden nasıl oluyor? Bunun bir sürü yolu var. Sosyolojik, antropolojik çalışmalar var. Psikologlara, psikiyatristlere sormak lazım. Öyle kolay değil, öyle çıkarım yapmak. Ben zaten öyle külli bir kural koymadım. Temsilde problemin yarattığı sıkıntılara işaret ettim. İnşallah e, önümüzdeki bilin içerisinde bu ak meseleyi çözeceğiz. Bu meseleleri kendimiz yüzleşip halledeceğiz. Orada bir soru da niye hanımları örnek verdiğimi soruyorlar. E, orada da şunu söyledim. Ben kendimi bildim bileli İslam kadınlar omuzuna yüklenmiş gidiyor. Bakın Türkiye'de İslam'ı kadınlar taşıyor. Ben bu 28 Şubat içinde yaşadım ya. Öğrencilerim dışarı atıldı. Teoman hocayla birlikte ne sıkıntı çektik o sırada? Biz erkek öğrenciler içeriden alkışlıyoruz. Lan dışarı çıksanıza. Erkekler hiçbir şey yapılmadı. Yapıldı mı? Yapılmadı. Hatta ben Şükran'ım burada işime sorabilirsiniz. Dedim ki ya bizim kimliğimizi dikkat alıp kimse adam yer koymuyor. Bana bir poşet içine seccade, tesbih, takke koy da masamın içine koyayım. Benim de Müslüman olduğumu bunlar bilsin. Ertesi gün bölüm toplantısında bir hocamız, sonra milletvekili oldu. Efendim bölümde bazı hocalar odasında namaz kılıyor. Elhamdülillah. <gülüyor> Şimdi hanımlara bu kadar yük yüklüyoruz. Ama bu yükle mütenasip bir saygı ve takdiri de göstermiyoruz. Ama o için o meseleyi de onlardan örnek verdim. Yoksa e, minnetin yaptığı, yorumladığı şekilde bir çıkarım yapmak mümkün değil. Türkiye'de deizmatizm bunu söylemek kolay mı ya? 80 milyon ne araştırma yaptım ki ben? öyle bir tümel yargıda bulunuyor. Ayıp yani. bunu ki o da TV. Bizimkiler ona benim videolarımın hepsini koyuyor arkadaşlar. Dinleselerse. O da daha cümleler var. Mesela şöyle bir cümle var. Türkiye'deki Müslümanların %75'i öte dünyaya inanmıyor. Bunu al Emri bil münker ne yahnın ma'rufa döndü ilke dedim. Yani emri bil maruf, ne emri bil münker. Ne yahnın ma'ruf ne maruf oldu. Değiştirdik bunu, tahammül edemiyoruz birbirimize yanlışlarını söylemiyoruz. Bunlar daha ağır da ifadeler, bunlar üzerine kimse. Çünkü onlar kendilerine dokunuyor. Öbürünü hanımlara yine boca edecekler, kurtulacaklar. Onun için e yani eğer siz e tespitinizden doğru olduğuna inanıyorsanız ve bunu da bir iktidar aracına dönüştürmüyorsanız doğruları açıkçılıklı söylemeniz lazım ama içeriden konuşmanız lazım dışarıdan değil. Çünkü bazı eleştiriler var dışarıdan ne buluyorsa atıyor. Kardeş, insan kendi yuvasını eleştirir de komşusuna gidip oradan taş atmaz yani değil mi? Bu da ayıp ya. Burası benim yuva. Ben bu yuvanın iyi tarafında kötü tarafında söyleyeceğim. Kandı bir entelektü olarak olması gerekene göre konuşuyorum ben. Olana değil. Olanlar iyi olanlar olur. Ama biz her zaman olması gerekene göre olanı kontrol etmemiz lazım ki ayar kaçmasın insanlar daha iyiye daha güzene daha doğruya gitsin. Bizim entelektü olarak vazifemiz budur. Ben bunu yapmaya çalışıyorum diye düşünüyorum. Efendim, başka Sayın Rektörümüz olmak üzere Kilis Üniversitesi'ne bu işi organize eden ve olmak üzere diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zahmet edip gelip dinlediğiniz için size de teşekkür ediyorum. Sosyal İslami, DİSİT'e affona. Hepinize ayrı günler. Tamam hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Rektör hocamı buraya arz ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Şöyle fotoğraf çekilecek muhakkak. Kafa gireriz sana. Evet. Hatıralar. Tuğrul gel oğlum sende. Gel canım gel gel gel. Bu benim üç numara. Gel. Muhammed Turgut. İnşallah. Şöyle ayarlar. Gel bakalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Anlat please. Açmaları şey. buna uygun bir şekilde 1930'lı evet. 20'li yılların sonu. Tekye e, Camii. Evet. Ha, çok edildi. güzel şey. Mimar Sinan'ın kalfasını yaptığı rivayet o dönemde yapılan bir küçük istanja bu çok anlamlı bir video oldu. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür evet. ederim. Size çok şey, ederim. çok sağ olun. Tamam olur hocam. Vaktiniz var değil mi? Var. Tamam. Cuma'ya 1 saat tam deneyecektim şey, evet. şey... Evet. deneyeceğiz sizi yine rahatlatacağım bir